اللهم اجعلنا لهذا وما قاعدين في قرب دعاء احد دارين بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين امنوا اتقوا الله ليكون من الصادقين صدق الله ونعظم الله ما في ان القران العظيم تبارك الذي الحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحي القيوم حصنك من الحي الذي لا منتهدا وادفع Bismillahimle dinlâne durgun nasmi Bismillah ve vesemî'i yavnâni'im a'budu bi kalimâ Bismillah Bismillahimle dinlâne durgun nasmi şey'in Bismillah ve vesemî'i yavnâ e'b-tâ ammâti Bismillahimle dinlâne durgun nasmi şey'in ardu ve gecenle aydan kalan dersten devam edeceğiz inşallah. Biraz şekerim düştü. Ama düşse de çıksa da sizi bırakamayız. Sohbete yani tabii saatinde başlayalım uzaklardan gelenler var. Onun için biraz halsizim kusuruma bakmayın yani. Şekerim altıya düşmüş şu anda. Çok yollara baksan hiç konalık olmak lazım ama Allah'ın gücü ve kuvvetiyle yüksek olsa da düşük olsa da Allah aklımı almıyor elhamdülillah konuşmama da biraz zorlu tabii yüksek olsa zorlamıyor düşük olsa zorluyor ama inşallah yalan yanlış konuşmayız siz de dikkatli dinlersiniz evet. inşallah mümaşur böyle biz Allah'ımızın yolunda derslere devam edeceğiz Allah'ım size tesir yaratsın bize de amel etmeyi nasip eylesin. Size de beraber hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Hayati kerimesinde ne buyurdu? Geçen ayda okuduk. Bu ayda size gersten hatırladın dedik. Ben de hatırımdaydı. Unutmadım da Hacan Efendi'yi de aramıştı? Doğruluğun, sıdkın ve sadafetin, dürüstlüğün Önemli hakkında Mevla bu ad geçen hafta ay bize okutturdu. Hadis-i şerifler çok var tefsilinde onları vaat edeceğim inşallah. Bir hadis-i şerif okumak ne demek? Ad-i dinlemek ne demek? Bir ilim meclisi kurmak ne demek? Allah güncelli gelal'e adım atmak Ne demek? Bu kadar insan nerelerden bir araya gelmek ne demek? Bu da böyle şeyler kalmadı. Herkes menfaatçına düşkün oldu. Para olmayan, fayda olmayan yere gitmiyor. Kara olmayan yere adım atmıyor. Kimse Allah için bir hareket etmiyor. Herkes menfaatine düştü. Hadisi hocası da menfaatçı oldu. Ya, bir 150, 150 sene evvel bu 150-200 sene evvel İsmet bu lazzetleri. Bunlar çıkar bir 150-200 sene ya şimdi ne oldu ya, ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hava nefse daldı nas bu anda, hadis tefsir, fıkır kaldı nihanda, eğer alim eğer abit musanda, bunu astan uzde tetkik ederim, cemal berkemal söyledi. Gün gece ben birkaç günlüğüne işte e, bu da gittim birkaç ülkelere gittim yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmek alimlerle görüşmek, buluşmak fesluğa atıyorum resimleri 40-50 tane resim hazırladım yazdım atlarını alimlerden velilerden, zatlarına efendim sallallahu aleyhi ve saç şerifinden. bu gece bakarsan, bakanlar görür dün gece mesela efendim sallallahu aleyhi saç örgüsü. Kendisi hayatta olduğu için saç büyümeye devam ediyor, büyümeye devam ediyor ve gölgesi yok bütün masifler. E bu da bu da Bu Hazreti ailesinde. İşte onları ziyaret etmiştim. E, saç işlemi yıkandığı merasim kadar birkaç tane kendini bilmez manyak Facebook'ta yorum yapmış kıl terestler. Sen ne Şeytan terestler. Kın terest değil evet bir hak terestiz, biz hak terestiz. Yani hakka tapanız biz. <gülüyor> Allah teala Muhammed Mustafa'yı gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed Mustafa benim en sevdiğimdir buyurdu. Kur'an bütün onun faziletinden bahsediyor. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, imamdan çıkarken saçını kestirdi, kestirince saçı da uzundu buralara kadar. Hatta ölü yaptığı da olurdu. Sebu Talha'yı çağırladı ya Allah'ın. İkisini beynenler. Bunu insanların arasında bölüştür. Bölüştür. Herkes tek tane tane alanlar böyle. Bütün sahabeye bölüştürdü. Veda haccında vardı bu 100 bin küsur. Zaten sahabenin tamamı 114 bin. 114 bin aşağı yukarı Veda haccında 100 bini aşağı vardı. 100 bini. Onun için Hindistan'dan, Özbekistan'dan her yerden Sakalı şerif var, saçı şerif var. Neden? Çünkü bütün sahabe oradan ecret etti. Mekke'de 5-10-20 sahabe zor var, Medine'de 10 bin sahabe var. Geri kalan 100 bin sahabe dünyaya dağılmıştır, kebliği için. Hepsi bir yerde öldü. Tabi onlar cüppelerin içinde, sarıkların içinde, takkelerin içinde saklıyordular. Halid-i Dibelik, bütün halpleri diyor, takkemin önüne taklığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in İran'dan çıkar genkıraş olduğundaki saçımın önünden parça almıştım diyor. Onu koydum tek kendi içine, her harbi öyle kazandım. Hayatlı sahabede var, birçok kaynakta var. Efendimiz Allah'ın kendi dedi ki bunu dağıt. Eğer bu talha bunu insanlara dağıt, ne yapacaklar sakalın saçını, yiyecek mi? Yani bereket için. Berek biz onu göremedik, biz mahbumuz, biz üzgünüz, biz hasretiz biz. Biz onun saçını, sakalını gördüğümüz zaman nasıl hürmet etmeyiz, nasıl sevgiyle olmayız? Nasıl sana bak getirmeyiz? O başkasının saçı mıdır? Bir şey ki kıl perest. Zındık. Sen Sensin şeytan perest. Zındık. Resulullah'ın evet. saçını sen nasıl edersin kıl? Müslüman dizi sahibi Müslüm. Namazı ne neye kılıyorsun? Götetet'i nereden biliyorsun? Ne okuyacağını nereden biliyorsun? Hadisler, fıkıhlar. Fıkıhlar Fıkıhlar nereden geliyor? Hadislere dayanıyor. Kur'an'da namaz bile 4, 4, 5 vakit yazmıyor. E, yatsı 4 rekat yazmıyor. Seferi de 2 rekat yazmıyor. Hepsi hadislerde. O hadisleri bütün dinin, imanın, akdeşin, kuşbün, taharetin, talakın, nikahın, bütün dininin bütün maddeleri o bu bufari, ve sair hadislerden alınıyor. Sen onlarla müslümanlığı yaşıyorsun. Ondan sonra Efendimiz dağıtın bunu. Öpenlere dua ediyor. Efendim terini alanlara dua ediyor. Kanını içenlere dua diyor, efendim bu kadar hadis var o kitaplarda, onlara geldiği zaman mı, efendim kılperest oluyoruz? Aynı kaynaklar, ne farkı var? Biz dinimizi parçalayanlardan değiliz. Biz işimize gelen inanıp işimize gelmeyen inkar edenlerden değiliz. Biz tümüne iman edenlerdeniz. Biz Şii değiliz, biz Mehhabi değiliz, biz Selefi geçinen haricilerden değiliz. Biz tam eti sünnet cemaatiz. Resulullah sallallahu aleyhi kutsal emanetlerine saygı göstermeyen adam, mafşerde suratına bakamaz. Biz Osmanlı ecdadımızın yaptığı hürmeti kimse yapmamış. Ama sadece Osmanlı da yok, Araplar da bu işe çok vermeliyor. Benim misafir olduğum yer Hazreti ailesi. 90 milyon dünyadaki ensari cemaatın emiri. Kendisi Medine'li ensari Hazreti kabilesinden. Ve bu da benim en zenginleri ama adamları görsen, Nasıl yıkıyorlar saçı işlemi, nasıl hürmet ediyorlar, sularını içiyorlar, ateş alıyorlar ya. Dün gece saat dokuzda attık onun videosunu. Bir iki buçuk saatlik var merasimin tümü. Bir de 27 dakika gibi. 22 yıl, 27 dakika. 27 dakikalık kısasını yaptım. Herkes iki buçuk saate seyredemez diye. Bir de Arapça konuşuluyor, anlamazlar diye. Kişi yedi? Diyelim kırk bin, elli bin, yüz bin. Yeter mi? Ey gidin üstüvanlar, sizin ne bileyim kilonuz kaç para? Sizin kilonuz kaç para? Eğer denseydi ki, birinin afedersin kıçı açılmış, internete atılmış, kaset var, vallahi 4 milyona çıkıyor 4 dakikada. Resulullah'ın saçını ziyaret edin diyorsun, milletin kılı kıpırdamıyor. Yuh olsun bu milletin ervatına yok olsun. Sana ne onun küçüğe açılmış, onun başı açılmış? Allah affetsin. Allah onu da öksün, bizi de ötsün. Allah'ın mestur. Ya Zettar. Allah'ı onu da ötsün, beni de ötsün. Ben başına bakıp da günaha mı gireyim? Onu seyredip de harama mı gireyim? Düşene, i̇şte belki diki halısıdır. Ondan sonra zina dersin, harama helal dersin, halama haram dersin, akama iftirama dersin, ahirette de çeksen sonra boyu hak edersin. Belki nikahlısı da ne biliyorsun? Oğlum bunun kasetlerini atıyorlar ortalığa. Bir kaseti duyduğu zaman millet dakikada 4 milyon seyrediliyor. Niye? Harama düşkünler. Niye? Dedikoduya düşkünler. Niye? Yalan haberlere düşkünler. Ve sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sakalı şenidi satişe dedi. Yani vallahi bu millete desen ki Medine'de peygamber sallallahu aleyhi ve kabrinden kalkmış, Videoya atmışlar çekmişler de sen bu millete bir de sen orada da kaset var birinin kışı açılmış bu millet kışı açın daha çok bakar asıl da atlatmaz bu millet terbiyesiz olmuş ahlaksız olmuş kültürsüz olmuş kalitesiz olmuş yazıklar olsun ya sen kahyatlıların sizin saçı örgü halinde alenen görülüyor ya onun Rasulullah'ın yüz başında bitmiş. sen Rasulullah görmüş gibisin ya salallahu aleyh ben Fizan'a giderim biçim, yalan giderim, ölürüm o Nerede sevgi kalmamış, muhabbet kalmamış? Ondan sonra Cümpel Hoca'ya, Cümpel Hoca'nın ne fazileti var? Benim hiç bu faziletim yok, ama adamlar bana niye saygı duyuyorlar? Kralın müsteşarı geliyor, öbürü geliyor, niye bana hürmet ediyor? Sen Rasulullah sünnetini seviyorsun diyorlar. Sen eli sünneti müdafaa diyorsun diyorlar. Sen Efendimizin esenlerini efendim, takdir diyorsun diyorlar. Sen işte benim bahtın fırkaları, onlar bu kadar bilmez. Bu kabaçtan oldu kim, öbürü kim, muhammed murduan kim, yaşarmı, onlar bilmez onları. Ama diyorlar ki biz öğrendik ki sen Rasulullah'a hakaret edenlere cevap veriyorsun, etdiye yapıyorsun. Benim itibarım Allah'tan geliyor. Bana itibarı o bu vermedi geri alamaz. Allah veriyor, Resulullah veriyor, sen de de mi veriyor, benim şeyfim var. Ben bu işte sevgili olduğum için, muhabbetim çok olduğum için bir yere vardım. İlimim çok, benden çok alimler var. Amelim çok az, benden çok amel edenler var. Zaten takatım yok, hastayım. İhlasım sorgulanabilir. Ama bende samimi bir çocukluktan beri aşk var ve sevgi var ve muhabbet var. Benden Allah'a dostluğum günlerce yemesem, içmesem bir deli diye onu bırakmam. Ama maalesef sizde o sevgiyi bulamıyorum. Yani siz benim gibi bir kat der. Allah sayınızı artırsın da. Ben genele konuşuyorum. Burada şimdi radyodan, internetten, televizyon yere veriyor bu konuşma. Genele konuşuyorum. Siz üzerinize almayın. Yani sizinle sevmeseniz haftanın bir tatil gecesinde işinizden, gücünüzden çıkmışsınız. Nerelerden gelmişsiniz. Tabii sizde bir sevgi var. Ama yeterli değil. Ya Bu sevgi bizi cemiyete sokana kadar tehlikeleri atlatabilmesi lazım. Bu sevginin bizi Rasulullah sallallahu aleyhi sancağı altında, ham sancağı altında oturtması lazım. Bu sevginin bizi Rasulullah sallallahu herkes Harz-ı kovulurken bizi onun yanına sokturup, elinden Harz-ı Kevser'den lazım. Bu az sevgiyen olmaz. Herkes götülecek yolda. Kimi sırattan aşağı devrilecek cehenneme. Bu tehlikeli geçikleri tehlikeli geçikleri geçmek lazım. Geçemeyenlere site ediyor Mevla? Bu nerede geçiliyor? Bu burada geçiliyor. Bunun biletleri nerede kesiliyor? Dünyada kesiliyor kardeşim. Sevgin ne, merahın ne, ilgi alanın ne, hobin ne, bilmem ne ne. Öyle, Öyle ol. Attık orada bir diyor. Parayla değil, bir şeyle değil. Hadi parayla olsa bu millet bedava cennete gelmez. Parayla kendimi seçer. Ama desen gelenin sohbet bir lira, şimdi şu sohbete bilet kesilseydi, burada birkaç bin kişi var, kadınlar da var o tarafta. Bu sohbete bir lira deselik bir lira, bütün altın yarından fazlası gelmez. Bir lira, bir lira, bir lira, tek lira, gelmez. Bana zaman dediği gibi, Hüce Efendi ne var? İnkendeki bir liradan üyelik yap, bir lira dedim bunlar dinlemez ki, ortak, ortak. 10 lira olsa dinlemez. 5 liraya kötü film çileder. 10 liraya sütler açacak, kanser olur. 10 liraya çemne tekirmez. Arkadaşından madım bana seneler Sene ber. Beni gibi 10 lira yapalım dedi. İlk Kur'an adam yani benim budun paramız yok, bir şeyimiz yok. İşte i̇nternet bilgisayar var yeni çıktı o zaman. İşte bir bilgisaya bağlayalım, şunu alalım, bunu alalım, onun da parası yok. O da benim gibi zürta. Dedik işte. Kuralım da bir lira yapalım. O da iyi niyetli bir çocuk aslında. Allah selamını versin. Necdet Efendi kardeşimiz. Yani bu işlerin de ilk sebeplerindendir. Fikir babasıdır yani. Çok duamı alır yani. Niyet iyi çocuğu. Ama dedi bu hizmetler yürüsün geliştirelim dedi. Eğer öyle yürüseydi şimdiye kadar kaç tane televizyon kurmuştum ben. Ama millet destek olmaz. Bir liraya bile destek olmaz. Allah yoluna cimri de. Baktık arkadaş bir adam üyelik yaptı, saklat atıyor, bir şeyler atıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. 50 kişi 100 4 kişi mi, bir ay mı, iki ay mı, 50-3 kişiyi geçme. Dedim kaldırsam bir lirayı, bir lirayı, bu millet bir lirada, bir liradan sebeb cenneti bırakır dedim ya. Abi adam bir lirayı çekti, hemen birkaç bina fırladı. Bak şu anda 900 bini gittik gidiyoruz. Bir lirada, 9 bine iner. Yok bu millet şuur, yok millette Allah için hizmet. Yap bu millette infak. Paraları hayran asım olan çok az. Batıla verirler, batıla. Nerede sapık hocalar var? Nerede eli sünnet dışı fırkalar var? Onlara milyon dolarlar. Onlara televizyon kurdururlar. Onlara yayın evleri açarlar. Onlara vakıflar, dernekler kurdururlar. Hey! Biz bir televizyon kuracağız canımız bu. Musa Baizam şiaların adamı sahabeyi kanal sahabeyi kanal senelerdir kurulmuş milleti bozmaya tamam ediyor Bizim bu kadar cemaatimiz var da ehli kadına bir şey kuramadık bu ayıp değil mi bize şey ya ama maalesef yani bak, bir bir adam bile destek olmaz onun için Allah razı olsun ben sizden para almadım hiçbir sohbetten almadım bugüne kadar almam almadım Sizden para istemedim. Siz de benden para istemiyorsunuz. İsteyen de bazı kere da veriyorum. Ama biz buraya Allah için geliyoruz. Allah için toplanıyoruz. Allah için Resulullah sallallahu aleyhi ve aşkı ve sevgisi uğrunda cam oluyoruz. Cam oluyoruz. Ama maalesef dünkü şey beni üzdü. Çünkü o öyle bir yayılmalıydı ki 40 milyon kitlenmeliydi onu seyretmeye. Biz para almıyoruz ki. Ama maalesef onun bunun kıçına başına bakma. 4 milyon bir anda duyuyor bir yalanı, buradan Rasulullah sallallahu aleyhi ve zuhur ediyor, Kâhi Hakkı başında biten mübarek keller gösteriliyor, para da yok bedava, Müslümanlar rağbetsiz. Allah Allah dedim, Ya Rabbel Alemin dedim. O beni bir duymadık falan. Sen duymadın da, işte o başka birinin, afa dersin, kıçı açılıp duyacaktın. Zaten niye duymadın? O ayrı bir sorun. Dedikoluları duyuyorsun 4 milyon da bunu 40 bin kişi niye zor duyuyor? Bu ayrı bir sorun. Niye Allah yolunda tebliğ yok? Niye birbirini arayıp sormaktan Bak şurada şu var, şu ziyaret var, bir salamat okuyalım, bak şunu seyredelim, şu sohbeti dinleyelim. Niye yok? Ben geliyorum buraya, bir kuruş almıyorum, gidiyorum. Bir burçak kaldı zaten. Bana da diyorlar, hocam hani hastasınca şey, burçak'a da gitme diyeyim, çok var ben burayı bırakmayacağım Allah'ın izniyle. Sen de olsa gelirim. Çünkü burayı bir temel attık. Mübarek zatlarla temel attık. Onların hatırı var. Bura benim yerim. Benim yerim derken taputu da bir değil de. Bura benim yerim diye görüyorum. Ondan için ben inşallah bırakmayacağım. Siz de bırakmazsınız inşallah. Ben kalabalık cemaat üstüne gelmiyorum. Halbuki cemaat kalabalıkla hoca geliyor. Ne olacak cemaat kalabalık? Hoca bilet mi kesiyor? 50 kişiye de geldim. Yirmi kişiye de geldik. Evlerde de yaptık senelerce. Biz burada bunu bilenler biliyor. Biz Allah için geldik. Benim Burçaya gelişim 35 sene. Otuz seneye ulaştı Bursa sohbetleri. Ne sohbetler oldu? Burada bir camilerden korktular. Oradan oraya oradan oraya neler ettiler. Burada bir mülki var o zaman. Yani adını da demeyeyim şimdi. Adam molla Arap camisini namaza kapattı. Akşam namazından evvel müezzine dedi ki kapıyı çitle git dedi. Yahu özen okunacak dedi bunlar bir gelirse çıkmaz sohbet yaparlar dedi. Ve burada burada dedi Molla Arap çağrısını adam kitledi ya. Akşam namazında cemaat namaz kılamadı ya cami kitledi ya. Müştü camiyi çitledi. Cübbel Hoca konuşacak. Ama bak o müftü yok şimdi Cübbel Hoca var. Sen hak üzere olursan daim olursun, sen batıl olursan köpük gibi üstte olursun, ama köpük gibi hükümsüz olursun. Köpük üstte çıkan sönük olur, hak alttan gider daim olur, su gibi olur, faydalı olur. Vendammayen Fahminas, herküzü bırak, insanlara fayda veren yeryüzünde kalıcı olur diyor allah Teala. Bu hak batıl misalinde, su köpük misalinde insanlara faydalı olur, yeryüzünde kalıcı olur, bizim faydamız var. Millet namaza başlıyor. Millet kapanıyor. Millet zinayı bırakıyor Millet gülalardan çevre ediyor. Dün evet şu adam şeyden aradı. Bulgaristan'dan. Mümin hoca, Allah selamet versin. Ben tabii belki de görmedim onu. Telefonu verdiler. Burada diyor, bütün gençleri topluyorum. Benim musul köfte müftede veriyormuş onlara. Diyorum ya millete bir köfte verin, tam olur köfte gelir. Ekmek, köfte, bir şeyler yapıyorum diyor. Burada büyük bir cemaat oluştu diyor. Bulgaristan'da hep sohbet dinliyorlar. Adama çalışıyor. E bir şey yapıyoruz. Şimdi kameraya da anlatıyor adam. Taksiye bindim diyor. Senin sohbetin var taksiciler. Minibüsçiler taksicilerin çok beni dinliyor. Çünkü bende ağlama var, gülme var, her yol var. Onun için taksicilerin fena sıkılmamak için. Gece sabah kadar adam o hocayı açsa uyutacak. Adam kaza yapacak, duvara bindirecek yani. Biz uyutmadığımız için mecburen Neçin? Mecbur ben dinliyorlar yani. Ondan sonra ya diyor ona bindim diyor efendim e, seni sohbet meseleni diye. De. Sonra taksiye dedim işte tanıyorum şu hocayı şimdi bunu. Ya demiş taksiye. Geçen gün demiş bir yerden demiş travesti bindi demiş arabaya. Bilemedim travesti ne oluyorsa işte. O da Allah'ın kumlu oluyor tabii kendini. Böyle evet, demiş ben de dedik demiş tüfeğe baktım da demiş tam hocayı dinliyordum. Travestinin içi demiş kapattım demiş şeyi. Trabesci de dedi ki demiş ne kapatıyorsun ben camurumuyum diye. <gülüyor> ben demiş bu hocayı seviyorum demiş, dinliyorum demiş. Ya insanları niye akır görüyorsun kardeşim? Niye akır görüyorsun? Yarın tövbe eder seni de geçer, beni de geçer. En büyük evliya olabilir. Senin benim Müslüman öleceğimiz bile belli değil. Niye akır görüyorsun? Eşkilsel diye, travesti diye, sarhoş diye, uyuşturucumu diye niye akır görüyorsun? Tinerci diye niye kolluyorsun? Niye dışlıyorsun? Ben bu sohbetleri bu şeyin yeni yapıyorum ki. Bizdane bile ben ilk açtığımızda bile geç 8 sene evvel bu eşcinsellerden bir sorular geliyordu radyonun telefonuna. Ne olur? Bize bir çare. Eşilirsen sen de olsan yaptığın işin günah olduğuna inanırsan kafir olur musun? Olmazsın. Adama bunu değilsin. Sen adama dersen ki ben seni sorunu cevaplamıyorum. Sen de din yok iman yok dersen sen kafir olursun. Çünkü neden? O adam harama inanıyorsa kafir olmaz. Sen Müslüman'a nasıl kafir dersin? Ehli sünnet de bir hassas dengeler üzerine kurulur. Ehli sünnette çelişki yoktur. Ehli sünnette yoktur, cezat yoktur. Benim 30 senelik sohbetlerimin arasını bir araya getirsen, şu lafın şu lafını bozuyor diyecek bir cümle çıkmaz. Çünkü kaynaklar ehli sünnete dayandığı için çelişki olmaz. Ama kafadan konuşursa, Bizim televizyona çıkan naylon müstehikler var ya naylon. İlahiyatın naylon müstehikleri var. Ya adamlar kendi kafasından konuşuyor ki spikerin hiç ilmi yok, spiker bile onu bozuyor. Hocam diyor, demin dediğimize bulunmadı diyor. Başlıyor, nasıl kıvıracağını araştırma. Kaç tanesine rastladım, cahil spikerler onları bozdu ya. Ben hem kurtlarıyla çıktım, hem kurtlarıyla çıktım yani. Adamı böyle düz yolda saptırır. Ama adam bizi şeye düşüremiyor. Faka bastıramıyor. Neden? Eğli sünnette çelişti, olmaz. Arasına bir atıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben o zaman gavur mu oldum, şunu oldu. Hadeyeciğim sana gavur demedin. Neden? İnanıyor musun bunun haram olduğuna ilişkinin? İnanıyorum. O zaman müştefansın. Ha tamam diyor. Şimdi orada bir faka bassan yardım cittin. Ehli sünnetten ayrılmayacağız. İnşallah cennete kadar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatinden ayrılmayacağız. Tamam. Şunu aç biraz. Şunu açabiliyor musun? Evet. Şimdi eyman etmiş kullar itcepullah Allah'tan sakının haramlardan sakının hüyalardan sakının Mevla'nın azabından sakının! Geçen ay okuduk. وَكُولُونَا صَادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Özlü sözlü olan doğru dürüstlerle beraber olun. Sakın yalan konuşanlarla birlikte durmayın. Yalan konuşandan sana zarar gelir. Kendine zarar var, sana olmaz mı? Ne buydu? اَلْمَرُ ala din خَل۪ينِ فَالْيَنْخُرَهَا بِكُبَّهِنْ فَال۪ينَ Kişi, dostunun dini nerededir. Herkes kiminle dostlukla arkadaşlık kuracağına iyi baksın. Ne buyuru şair, Arif, veliler, اَنِمَّ اِلَا تَسْهَلْ لَاقْصُ الْقَر۪ينَهُ فَاِينَ الْقَر۪ينَ بِالْمُقَار۪ينَ يَاكْتَد۪ينَ Kişinin kendisinden nasılsın diye sorma. Sen onun kiminle yakın arkadaşlık ettiğini gözle. Çünkü her bir arkadaşına uyar, e yalan konuşanla beraber olursan senin yalan konuşmaman da kaçırılmaz. Mümkün değil illa konuşacak. Onun sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimdir? Ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere olanlardır. Diğer fırkalar sadık değildir. Çünkü onlar ayet maddesleri tahrip etmişler, yanlış tevhül etmişler, yorumlamışlar ve itikatta sahabenin cemaatinin inancından ayrılmışlardır. Sadıklarla beraber olun. İş yapacaksın, ortaklık yapacağım. Yalan konuşan adamla yapılır mı? Yaptın mı ne olacak seni? Batırır. Yalan konuşuyor. Dersi ki ne kadar karımız var? Dersi ki 2 lira karımız var. E yalancı ise bir adam hemen ne koyacaksın oraya? Soru işareti. Nasıl mutmain olacaksın? Kalbini nasıl rahat edecek? Yalancıyla ortak oldun. Nasıl rahat edeceksin? Arkan nasıl döneceksin? Yalancıyla yola çıktın. Seni satar. Bir vefaat bulur, bir şey bulur, bir yalan konuşur. Bir yalan, bir dolan. Sen yolda kaldın, perişan oldun. Allah muhabbetar. Şey, Seni düşmanla tespit eder. Yalan bütün pisliklerin anası. Nasıl içki bütün pisliklerin anası? Yalanla konuşmalar içerisinde bütün pisliklerin başı yalan. Yalan konuştunur bu adam. Hani ne derler? Yalanla imamdır adam. Darınmaz derler. Şimdi bu usta. Bazı ad-i şerifler okuyacağım. inşallah. Siz de dikkatten dinleyin. Allah Teala bizi sadıklardan eylesin. Hatta sıddıklardan eylesin. Amin. Ve yalancılardan muhafaza eylesin. Uzak eylesin. An-ebi malikinin Allahu teala anu, en rasulallahı sallallahu tehala aleyhi ve selleme. Salat okuyor musunuz? Ben okuyorum çok okumuyorsunuz. Bu bana kadar. Ben, ben yiyorum şimdi doyacaksınız. Salat okuyor Sen ne dedin ha? Bir salavat, bir salavat, on derece. Bir salavat, Allah sana on ahmet edekir. Oturuyorsun burada boşuna mübarek oturma. Allah Allah, biz buraya niye topladık sizi? Birkaç salavat fazla okuyalım diye yani. Çünkü ömür günlerinde olsak haberler, reklamlar açık otururlar. Ne olmuş, ne bitmiş falan. Fuzulü işler, maçlar, bilmem neler. Ama burada ne yapacağız? Salatı bakacağız Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ya, ali ve aliyasallahu aleyhi ve sellem. Ve Kanatla bendisim bulurdu. bu madde Her Senin iki tane kölen olsa, o zaten soruyor. Yani şimdi diyelim, ki iki tane işçim ya yani kölelik yok. Bunların bir tanesi ne dersin yapıyor lafını dinliyor. Sana hainlik etmiyor. Arkandan kuruluk kazmıyor. Sorduğun zaman doğru konuşuyor. Sana yalan konuşmuyor. Ve lafabı bir hizmetsin daha var diyelim yanında çalışanım. Yahudiye sana hainlik ediyor. Arkadan iş çeviriyor. Ve egzibü soruyorsun yalan konuşuyor. Sonra yalanı meydana çıkıyor tabi. Bu yardan efendim hangisi senin için daha hayırlıdır? Ve neyledi ya hu'nu niyo? La <gülüyor> ya Rasulallah bunu tabii ki belli. Bana hainlik etmeyen, bana yalan söylemeyen, bana doğru konuşan bana daha sevgili olur. Lafımı dinler, ben ona güvenirim, bir şey sorarım, bir de araştırma gereği tutmak çünkü adam doğru. Haa, fedakumentum inda rabbikum azze ve cel. Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Rabbiniz katında siz de böylesiniz. Yani hepiniz O'nun kulusunuz. Hanginiz hainlik yapmaz doğru konuşursa, o Allah'a daha sevgili. Öbürü de kulama yalancı galancı sahte gel, söz dinlemez, itaat etmez. E şimdi, yani kardeşim, sen yanına iş çalsan, yat dediğimi otursa, otur dediğimi kalksa, kapıyı aç dediğimi kapatsa, kapat dediğimi açsa, buna bir de maaş verir misiniz? birisi topar, birisi kortada yapar mısınız? Ne dersem tersini yapıyor, Böyle işi bulamam diye. Evet, genayi misiniz, alamak mısınız? Siz de Rabbinizin katında büyüleceksiniz. E, namaz kıl dediğimi kılan, ezan okunduğumu Allah'ın iddiasına cevap eden, abdest ne alan, haram dediğimi bakmayan, tutmayan, yemeyen, yalan konuşmak, e işte ne gibi senin yanında işçi, yap dediğini yaparsa, makbul maaşla zam bile yaparsınız. Harikadan hediye bile yaparsınız. Güğününde, müğününde, derninde ayrıca hediye de yaparsınız. Çünkü memnun ediyor seni. Ama biz Rabbimiz bir şey dediğini, tersini yapıyoruz. biz nasıl olsa da hangimizi daha fazla çevir? hangimiz Hangimiz daha çok söz dinliyorsa hangi bir yalan yapmıyorsa, Allah'a karşı doğru oluyorsa, gayrı belada verdiği sözde sadık kalıyorsa, ahdine vefa, İslam ahdi, ehli sünnet olma sözü Resulullah'a verdik. Ümmet olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Bu sözü tutuyorsa, bu söz değil. Ha'l-i İmâhmet ar ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul Oba araya kadar, matka tezahürat yapmaktan cinleriniz kuruyor. Kuzulu kuzulu adamlara alkış yapmaktan elleriniz kapıyor. Resulullah kendini dilinize ne aciliyorsunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hoca <gülüyor> efendi, biz nakşi tarikatındayız da gizli zikir var. Ama beni konuşturacaksın şimdi sen. Nakşi misin, nakşiye misin belli değil yani. Beni konuşturacak şimdi. Nakşi tarikatında zikir gizlidir ama tarikat dersi gizlidir. Yoksa böyle tesir tehdidi şudur şu Bazı yerde cehri yapmak hastalı. Sünnette öyle geçtiği zaman. Adamın biri bozuk, bozuk adam. Yani bütün mahalle komşular eskiden zaten herkes birbirini tanıyordu. Kötü. Ölmüş. Komşularından birçok salih insanlar onunla aslında görmüş. Kitaplarda, eski kitaplarda gördüm. Bakmışlar adam cennette. Demişler ki ya sen cennetin ne işin var? Adam demiş ki ben de şaşırdım demiş. Ben demiş bu cehennem mi demiş ya? Yani. Fakat demiş ben bir dündü sohbete gittim. Muğaz ilim Meclisi, O yok mu şimdi burada her yolu olanlardan burada yolu düşenler yok mu şimdi burada? He? Her yolu olanlardan. Şimdi yolu buraya düşen yok mu şimdi? mesela abi hadi. Milleti nasıl bilesin demiş, kendim gibi demiş yani. Ben kimseyi hakir görmüyorum, kendim o maldanım da o da. Benim kumaşım farklı değil, hepimiz neşiriz yani. Şimdi, o mecliste diyor, e, Vahiz Efendi yani Hatip, hadis okuyor. Hadis okuyunca sallallahu aleyhi ve sellem diye salamat okuyor. Orada da diyor cemaat sesli salamat getirirken, tabi ben de cemaatin içinde, Sessiz salavata katını saravat getirdim. O meclis ümmetine as olmuş oluyor. Demek ki ölümüne yakın rastlamış o. <gülüyor> Sonradan sapıtsaydı yine yine yuartı günahlar yine. Onun için siz ayda bir yine bence ayda bir, ayda bir yani. Bizim İstanbul'da kadar haftada bir yani bir mecliste bulunuyoruz, bir salavat Allahu sallallahu Muhammed ve alâ aleyhi ve Topkan af olup gidiyoruz yani. Topkan pazar kainatın efendisine sallallahu aleyhi sellem, arz ediliyor. Babanın adıyla kendi adınla Belanoğlu oğlu falan diye ismin söyleniyor. Mübarek kulaklarıyla dinliyor, duyuyor ya. Cuma gecesiyle cuma günü kulağıyla duyuyor. Ya da Kadrinin başında yaparsan kulağıyla duyuyor. Başka günler, geceler veya kadrinden uzakta yaparsan feynnel melâkevetü mellûhul yankumuşşelâf. Melekler sizden bana selam ulaştırıyor. Şimdi Ransa'da görevli melek var, biz burada salavat okuyoruz, hemen hepimizin ismi falan oğlu falan bilgisayar çıkmasaydı bunları size anlatamazdım. Şimdi bilgisayar çağındayız, bir tuşa basıyorsunuz, bütün şey çıkıyor şecerede değil Kaç kişi kayıtlı telefona, bilmem bilgisayara kaç kişi kayıtlı, binlerce olsa on binler yüz binlerin ismi, hisseye girdim tak. İşte melekler öyle Allah'ın izniyle. Tek tek ulaştırıyorlar. Allah'ım Habibini sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden razı eylesin ha. Evet. Ne buyurdu? Ebu Umami Hazreti Benzeri vaat hadis-i şerif. Lükme <gülüyor> ölmümün ayel hilali kulliha illel hıyanete ve kezibah. Mümin kulda hangi huylar olur, hangi huylar olmaz. Bir müminde her türlü günaha meyleden kötü tabiat ve huylar bulunabilir. Bir insan mısın? Peygamber değiliz. Masum değiliz. Bir müminde her türlü mesela Müslüman bir adam fakat zina etme temayülü olamaz mı? İçki içme temayülü olamaz mı? Kumar oynama meyli olamaz mı? He? Bunçok günah var. Faiz yemeye temayülü olamaz mı? Bir çok günah müminde kadrat olarak meyil olarak, kemavi olarak bulunabilir. Tabii mühim olan zaten ondan sakınmak, korunmak. kıyamet evvel velkedim. Ama imanlı olan bir kişinin tabiat ve fıtratında ve yaratılışında bir yalan olmaz, bir de hainlik olmaz. Hainlik ne demek? Biliyorsunuz. Yani emanete hainlik. Adam sana kızın emanet etmiş, sen kabona tecavizle karşıya. Adam sana malını emanet etmiş, tak onu sen sat. Çalındı de, adamı atlat at kandır. Veya veya bu, bir müminde bir hainlik huyu bulunmaması lazım, bir de yalan. Şimdi gelelim ehl-i sünnete. ehl sünnete Sünnet e göre bir adam hain olsa, emanete hainlik etse, hem de yalancı olsa, hem de yalancı olsa. zaten. Zaten bunlar mükeradis gibi geliyor bana, her hain yalancıdır, her yalancı haindir desek de sanki tercipler tutuyor birbirini. Çünkü ben senin malını yedim demeyeceğine göre hainlik ettiği da, dolayısıyla da dolayısıyla yalan söylemesi de gerekiyor. Niye yaptın, neden yaptın sorsana bana bahane üretmesi gerekiyor, dolayısıyla yalana girmesi gerekiyor. Hain dürüst olmaz ki, hain korkak olur aynı zamanda hiçbir hain cesur olmaz. El اَلْخَائِمُ خَائِفُونَ Kâdedir. Cesur olmaz, mehd olmaz. Yani doğruyu konuşmaz. Zaten dolayısıyla yalana gidecek. Eşini bir adam hem hain olsa hem yalancı olsa bu adam Müslüman değil mi? Şimdi bu hadisten anlaşılıyor gibi bir mana çıkabilir. Ama Ehl-i ne diyor? Ehl-i diyor ki bu hainlik ve yalancılık vasfı huyu kendinde olan insan yaptığı işin haram olduğuna inanıyorsa helal haram kabul ediyorsa Kafir olmaz. Ama kamil mümin olamaz. Doğru dürüst bir müminde bu iki huy olunmaz. Hem Müslümanım deyip hem bu huylar varsa imanı kamil değildir. Dürüst Müslüman, doğru Müslüman olamaz. İmanın zayıftır. Gerçi inanılacak şeyler açısından aynı şeylere inanılıyor. İman artmaz eksilmez. Ama nuru artar eksilir. Çünkü kiminin imanının nuru ona Allah yolunda canlının alını seve seve verdirirken, kiminin imanı da onu sabah namazında yatağından bile kaldıramayacak derecede zayıftır. Ama ona da biz kafir diyemeyiz. Çünkü kalkıyor saat onda kılıyor. Uykudan terâkat edemedim ona, yine de kazağım kaldı, Allah'ımın borcu diyor, 10'da 11'de de olsa kılıyor. Kimisi o saatte kadar uyanamıyor, Öğlenden sonra kılıyor. Kaza eden de var. Biri ikiye kadar uyuyor, On iki buçukta öden oluyor adam. Zaten yarım saat evde kerahat giriyor. E onun için ödenden sonra kılıyor. Kimisi kılmıyor. Sabah kıldık attın mı yok. Kalkınca kıldın mı yok. Kaza ettin mi yok. Düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum diyor. Hani dedim ya ben bir vaat edeyim. Masada evlenme mi çekti? Hiç düşünmüyorum. Kendinde seksen sene yanmayı düşünmüyorsun demektir. Ama... Yine de bu adama kafir bilmeyiz. Çünkü de, de haram olduğuna bu yaptığını şimdi biliyor, inanıyor musun? Evet. Namazın karzı olduğuna inanıyor musun? Evet. E sen bu namazlara bu kadar cihenliğinde yanacaksın biliyor musun? Evet. Nasıl bunu göz alıyorsun? İşte Allah affetsin bir kemberlik falan. Ha bu adam mümindir. Bu adam mümindir. Ama tabii ki bu adam bu soruların cevabında sen kendi işine bak. Sen namaz kılıyorsun da ne olmuş? Sen de bilmem ne yapıyorsun? Ben namaz kılıyorum ama kalbim temiz selam. Bilmem neyle yıkanmış. Ha şimdi bu adamda iman var mı da şüphe girdi. Çünkü neden? bu adam namazı terk etmenin, kazaya bırakmanın kebail günahlardan olduğuna inansa, Allah affetsin. Kılmak nasip demesi gerekir. Böyle sen kendine bak bilmem ne kalkıp sana karşı hareket çıkıyor Tabi sen de ona hareket çekme. Sen bu vaziyette cehenneme oldun olursun lan falan. Adama böyle konuşursan adamı da öyle konuşturunca adamı da sen çıkarmış olursun. Lütfen konuşma şekillerimize de dikkat edelim. Ah kardeşim bu bir vakit namazdan ne kadar azap var. Keşke vaktinde kılsan. Hadi vakti geçti kaza açsın bari ne olur falan. Allah affetsin, arada kendinizi de günahkar olarak lanse edin. karşısında günahkar görürsüler, ondan memnun olurlar. Şimdi bakarsa ki sen böyle evliya gibi adama üstten aşağıya indiriyorsun, adam bu sefer kendini savunmaya geçer. Savunmaya geçti çok tehlike. Allah Allah. Biz de diyoruz adam son nefesinde gelimeyi tehlikel terkine derken adam la ilahe illallah diye, sesli zikir yap. La ilahe illallah sesli zikir yap. Ama adama ne deme, la ila illallah dediği adama baskı yapma. Çünkü adam zaten can avlinde, adama zaten şeytan bütün baş tarafında dolaşıyor orada imanını almak için, son nefeste tehlikeli bir durum. Adam belki de komada veya ağır sancısı var, ölüyor adam yani orada. Sen de gitmiş adamı sallıyorsun, ulan kelime-i şehadet getirmeden öleceğim, mut gideceğim lan mut. Adamı yavru gönderecek senin gibi kafasızlar yüzünden. Adama öyle denir mi? De, ne diyorum lan der? Yavru olur yav. Ne diyorlar? La ilahe illallah. Son sözü la, la ilahe illallah olanlar, la ilahe illallah olanlar cennete girer. Yanda konuşacak, yanda yanda. Böyle adamı düzeltemeyece. Onun için namaz meselesinde de ya benim de çok kaçırdıklarım oluyordu. Eskiden benim de kıldığım sanki kabul mü belli değil. Bak yaklaşım tartını öğretiyorum size. Hani eskiden hiç kaçırdığın yoksa da kaçırıyordum değil mi? Yalan olur. <gülüyor> Oraya da dikkat et. Doğru olur. Ama şu doğru. Benim de kabul olunacağım belli değil. Benim de kıldığım namazlar suratıma paçavra gelimi vurulacak belli değil. Çünkü haramlardan sakınamazsan seni fuhşiyattan, münkerattan, cimrilikten namaz olmazsa sen namaz kılmıyorsun diyor adı şerif. Ya, o zaman benim de durumum tehlikeli ama kardeşim yine sen benden daha iyisin. Sen namazını vaktinde kılsan sen benden daha pürüz adamsın. Sen benden daha doğru konuşur adamsın. Senin ticaretin daha pürüz mükelen. Adamı böyle bir taraftan kabartacaksın. Adam da inşallah, Selam maşallah diyecek. Öbür türlü kardeşim bizim bu kadar namaza devam ediyoruz. Bir vakit kaçırmıyoruz. Sen hayatta bir kere vaktinde kılmıyorsun. Bu ne zilli kelam? Böyle konuşulmaz. Adam savunmayı geçer. Salonya'ya geçince de ne yapar? Kılıyorsun da ne olmuş lan? Kar, karının bacağına bakıyorsun der sana. Hadi bakalım şimdi. Cık, ne hızı çıktı şimdi görüyor musun? O da diyecek ki senin şuran açık, o diyecek senin buran açık. Keçi diyecek işte koyuna zıplarken şeyin açıldı, kuyruğun açıldı, kışın gözükü diyecek. Koyun dönecek seni hep açık diyecek keçiye. Lüzum var mı buna? Sen de günah çar de günah Vaaz edeceksek usulüne göre. Ah ah ah ah. Ne yıkıcılar gördüm. Ne vaaz ediyoruz diye ortalığı dağıtanlar gördüm. Ne kadar böyle takva geçirip milleti yoldan çıkaranlar gördüm. Emde icabında senden benden daha takva geçiniyor. Ama usulsüz usul olmaz. Emri bin Maruh'un iyiliği emretmenin, kökülükten ne yetmenin usulleri var Sünnet-i Sediye'de, hadis şeriflerde küsulleri var. İnşallah bir sohbetler ver dersen bir şey verir size inşallah. Amel edebilirsek ne mutlu hepimize. bir ı oldu allah Teala talibat ediliyor. Bir kere Osman sallallahu aleyhi ve selleme ama inşallah bak şöyle rica'ya gelin. Fordular ki Mü'min korkak olur mu? Mü'min korkak olur mu? Şimdi dikkat et Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne, olur, ne an? Mü'min korkak olabilir. Yani yaratılıştan bazı insan korkak olur. Ya adam uçağa binemiyor. Yani adam da diyelim yaratılıştan bir şey uçağa binemiyor. Binmeden evvel ya iğne yapıyorlar, sakinleştirici ya da hap alıyor. Hem uçak sallanmasa bile düştü düşeceğiz diye adam kalpten gidiyor. O bir daha sinemacı vardı ya e İşte her dakika seyrediyor oldu. Bizim millet tam onun kafasında zaten. Her bunu seyrederler. Allah kız ki versin. Hala reytik bir rekoru kuruyor. Çünkü millete uyuyor yani. Çünkü o kafaya millet yalap şalap işte. Adam uçak kalkmadan öldü ya. Yani kalkacak diyoruz ki yani. Şimdi bu korkaklık işi yaratılmıştan korkaklık falan öyle. Efendim mesela Masullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsak sallallahu aleyhi ve sellem harbe gidiyoruz. Harbe gidiyoruz bir de eskisi gibi mevziye gidip de oradan oraya roket, oradan oraya efendim füze atmak değil mi? Nasıl harp? Köğüs <gülüyor> kılıç, mızrak, ok falan. Efendim de korkaklık gibiyim yani esasen. Korkaklık var mı? Adam zaten yarı yolda yönür. Bir de düşman öne birliktiler, Yarın sabah savaş başlayacak. Ey başlar düşünme. Kara evde kaldı. Çocuğu bir daha göremeyecek miyim acaba? Falan. Bir korkaklık gelir. Değil mi? Ne kadar zor? Ya e, Allah'tan imtihan olmadık ya. Resulullah Azem zamanında olsak da diyoruz ki lan keşke bir kere görseydik ya sahada olsaydık ama bir şöyle o da işte kolay değil. Allah ona sahabe olmaya kimin layık olduğunu bilmez mi? Bizim de ne mal olduğumuzu bilmez mi? Bizi niye o zaman da yaratmadı da sahabeden yapmadı yani? Burada Mevla işini bilmez mi? Şimdi sahabe olmanın çok fazileti var ama Tebuk muharebesine giderken herkes gelecek dendiği zaman geri kaldın mı da çok tehlikeli durumlar var yani. E sen de tam hurma var meyve vermiş sıcak en hararetli zaman Kölgenin altında, hurma dallarının altında, e, suyu küpe koymuşsun, küpçe serinlemiş, o zaman buzdolabı yok. Sen oradan bin kilometre gideceksin, bin kilometre geleceksin. At yok, deve yok, yolda öleceksin yani. E bir ya gitmezsen ne olacak? Benim peygamberim bu susuzluğu, açlığı sallallahu aleyhi ve sellem çekiyor da siz ne kim olmuşsunuz da? Canınızı esirgiyorsunuz, peygamberini acımıyorsunuz, kendinizi acıyorsunuz diye hakkında ayet gelirse veya o geri kalan münafık, sahtekar, yalancılar gibi ya tezirun eyley kumidara cakum ileyim, habibim şimdi sen döneceksin Medine'ye, geri kalan münafıklar senden özür dileyecekler. Biri gelecek ben çok hastaydım, öbürü gelecek hanımım hastaydı, biri gelecek çocuğum öldü. Herkes bir bahane. Onlar yalancıdır abimim. Mazeretleri yokken geri kaldılar. Çünkü onların iman kalbine girmemiş. Ullâ ta'a tezirû. Sen onlara söyle ki özür mözür açıklamayın. Lennû min Asla size inanmayacağız. Siz yalancısınız. en elallâhu min ehbârikûm. Allah sizin haberlerimizi yolda bana bildirdi. Keanat'ın efendisi bin kilometre ileride Medine'de bir sahabenin efendim vefat etmiş cenazesi Hazreti Cibril geliyor diyor ki ya Resulallah Medine'de falan zat sahabeden mazurlardan yani geri kalmış çıkamamış hasta yaştan vefat etti hadi sen hemen oraya götüreyim cenazesini kıl da gelelim bin kilometre yok miraca çıkan zat oraya mı gidebilecek cenazesini kuruyor diyor ki ya Cibril, bu benim sahabem, benim haberim olmaya da Mevla bildirdi bunu bana da, vefat ettiği cep telefonu yok, bir şey yok. Mevla bildirdi, bu bunu ne etti? Diyor ki, kulu Allah'a hat okumaya çok devam ederdi, onun için diyor. Hazretlere bak. Allah bana haberlerinizi veriyor. Kim münafık, kim sahtekar? kim yalancı, kimin özrü yok, mazureti yok, kimin durukçu. Biz size inanmayacağız. Babacığım sahabeden olsak ne iyiydi? Ama sahabe arasında olup da münafıklardan olma tehlikesi de vardı. Çünkü neden? İşine gelmeyende, ganimet taksiminde veya harbe giderken bir korkaklık terdiğinde mal için, para için, can için tehlikeli haller olabilirdi. Onun için biz şimdi kayba iman ettik. En üstün iman kayba imandır, görmeden inandık elhamdülillah. İmtihanlarımız tabi sahabenin dönemindeki kadar ağır değil. Doğru konuşalım. Sahabenin dönemindeki kadar imtihanlarımız ağır çünkü onlar kuvvetliydi, dağına göre kar yağdı. Biz kuvvetsiz olduğumuz için biz buradan muhabbetle, sevgiyle işi götüreceğiz inşallah. Ama hep ben de beleşe getirmeyin. Hep ben de beleşe getirmeyin. Bu işin zekatı var, sadakası var, fikresi var, fidyeci var. Her Müslümanın vermekle görevli olduğu hayırları var. Böyle hep kendi beleseyi getirmek. Hizmetlere, Allah'ın yoluna hizmet edin. Var öyle bir şey. Ama yani korkak olur mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, olabilir. Yani niye olabilir? Yaratılış meselesi yani. Bu korkaklık gelebilir. Şimdi ee, bir de meselesi var. Onda bahane bak o da cevabını da geliyor o da başka adıstan akma geldi. Fakirlerle oynuyor mümin olup da kıyılayın. Tek yarosu mümin cimli olan olabilir mi? Yani cimli kuyru cimli olabilir mi? Ne tamir edersiniz? Kâlîne am mümin olup da cimli olan olabilir mi? Allah. Kardeşim <gülüyor> sahabeden var beni diyeceksin. Kardeşim sahabeden sahabeden eli kesilen oldu mu? Sahabeden rezmedilen oldu mu? Sahabeden 80 sopa oldu mu? Bunlar ne demektir? Anlamak lazım. Yani de dediği sahabe peygamber değildir, masum değil. Ama bütün evliyadan üstündür. O ayrı dava. Resulullah'ı gördükleri için sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ve lakin huy bakımından olabilir. Mesela yani hadislerimlerinde isimleri geçse de sahabe hakkında olduğu zaman de söylememeliyim. dikkat edeceğim artık. Öyle bir yol takip etmek içimden daha uygun geliyor. Başkalarına malzeme vermeyelim diye. Bir zat için geldiler sahabe-i bir cemaat Ruhu'anullahi medleyin. Dediler ya Usturullah Efendimiz sorduk ki sizin reisiniz kim? Yani ismini vermeyeyim. Kabiye olarak. Dediler, dediler ki felanca bizim reisimiz. Yani, Nasıldır dedi yani durumu falan. Daha bir şey demeden Dediler ki bizim reisimiz ama reis dediğin adamıyla ekseriyetle hani aşiret reisi gibi yani bir başkanlık, bir baş olan insanın ekseriyetle nasıl olması lazım? Cömert olması lazım. Çünkü bir Verirsen, yedirirsen millet seni sever, vermeyeni, yedirmeyeni kimse sever. E dolayısıyla e bizim reisimiz ama direkt babasından, atasından, hatta yoluyla babadan kalma gelmiş ama biraz cimriydi dediler. Nasıl masal sen buydun? E cimrilikten daha büyük detme arıyorsunuz. Yani reisimiz olamaz. Eğer ki örf adet bakımından liderlik ondaysa da. Hakikatta cimriden lider olamaz. Ben seyir-i gün olacak. Sizin efendiniz Sa'di ibn-i Muaz'dır diye. Alıyor allah Teala. Yani ne demek? Cimri olabilin. Peki o zat da sahabeden miydi? O dedikleri zatla sahabeden miydi? Sahabeden Demek eli biraz sıkıymış. Bu cimrilik bir huy yani. huy. Hu. Ben öyle cimriler gördüm. Cimriler hakkında bir kitap da okudum. Zemmül cimri, Bukul, Cimri'nin cimri Zemmül hakkında kitap var, El Bukala. Cimrilerin de hikayeleri var. Ama ben akıl mantık dışı. Hani dere üstten sigara attan yalan kimisi de bitmesin diye yalamıyormuş. Yani adam oradan reçeli şişeye koyulmuş. Kalan okul şişeye koyulmuş. Rafa kaldırılmış işte da buradan yalıyormuş yani. Camdan da eksiliyor diye. Şimdi böyle tipler var mı? Hakikaten var ya, yani, Hakikaten var. Ben tabii ölmüşler kalmışlar. Allah rahmet etsin. Kabirleri nur olsun. Çocukluğumdan başladım bu işe. 5-7 yaşından beri milletten dolaşıyorum. Adam babamla lokoda gezmedim ben hiç. Yani öyle adamlar gördüm. Aman ya Fakat ee, yani mesele şudur. Cemilite öyle bir hastalık olur. Bazısı vermez. Bu kendine. Bazısı verdirmez. Bu hepten mütaatti yani. Şimdi adam veriyor ya onun malına da Niye Ne deniyorsun diyor ya. Ya sana ne senin mi diyor. Sana mı gelecek yani. Vermince sana mı vereceğim diyor. E verme diyor ne olur verme diyor ya. Rahatsız oluyorum diyor. Bu hastalık ya. Allah kurtarsın. Yani adam başkasının verdiğine de kızıyor. Kaç tane de ben verenlere engel olanları da gördüm ya. Yani. Kendi vermiyor vereni engelliyor. Kur'an ı kelimesi bunlardan da bahsediyor yani. Emredi ne, halûne? Bu kimseler ki kendileri cimrilik ederler ve yahurûne nâse bilbukli. İnsanlara da cimriliği emrederler. Yani cimri ol, siku ol. Şimdi tutunmuk başkadır, tasarruf buluk başkadır, ikisatlılık başkadır. Kimdir de Bunlar farklı şeyler. Cimri nedir? hakka vermez yani zekat vermediği, vermedikten sonra cimridir. Ama zekatı doğru düzgün hesap edip vermez, gider kaç bin dolara saat alır. Şimdi bu kendine cimri değil. Kendi zevkine cimri değil. Fatih'in hakkını vermekle cimri. Bu çeşidi var. Bir de yemez yedirmez yani. Yemez yedirmez. Kendi de almaz o kadar da parası var, stok var bu Yahudilerin kuyudur yani. Bu tane Yahudiden bahsederler. Dünyanın en zengin Yahudisiymiş falan. Yani aç kalacağız diye böyle hala ekmekleri tüzletene kadar saklıyormuş. Belki fırınlar ekmek çıkartmaz öleceğiz diye yani. Ve adamın e, öldüğünde ne evini mevini geçtiler de şöper gibi çıktı yani. Adamdan öyle bir türlü 30-40 senelerinde çarapları saklamış yani. Hayır bu dünyanın bir milyar dolar sahibi. Çünkü o bir hastalıktır. De, Yahudilerin en önemli hastalıklarından biri kıskançlıktır. Bir ikinci huyları da cimriliktir. Zaten niye bu kadar zengin olup bütün dünyayı karıştırıyorlar yani böyle ekonomiyi onların elinde, nakit para sıcak para dünyada kimin elinde? İsteteler Amerika'yı mı atarlar yani? Göbiler. Çünkü onlar bir yani. Değil mi? Ya, Yahudi kafası böyle. E biz Müslümanız, biz Yahudi huyuna biz yakışır mı bize yani? Yakışmaz. Ama ne desen de adamı civriyelikten kurtarabilir misin yani? Vaazdan, nazihattan kurtarabilir misin? İhtediğin kadar de vaazet Adamı huysa, adam orada hüngür hüngür ağlar, ahiret, azap, cennet yerine, hatip de benim gibi legal uga değil de, şöyle esaslı bir hatip olup da adamı böyle ağlatıp hasta edecek derecede güzel konuşabilse bile, o adam yine çıksa yine veremez yani, çünkü cebinde akrep var diyor. Çoka mı öğrendin ya? Öyle mi? Verilse de en geçmezini, en işe yaramazını, en Allah Allah'a ayırıyor mesela. Yani Cibri. Zor iş. Ama verebilirse de mutlu. Ya bana bir yerde geziyoruz, oradan kapısından geçiyorum. Diyorlar ki burada bir tüccar var. Bu kasabanın en meşhur tükkanı. e. Bu adam her sene zekatını dediler. Kuruşuna kadar verir, hesabını doğruya yapar. İki haftada hasta yeter dedi dedi ki bu çok mübarek adammış. Çünkü iki hafta hasta yatacak kadar ağır bir durumu göze aldığı halde zekatı veriyorsa maşallah dedi. Orada beni götüren Hacı Abri Allah rahmet eylesin. O da dedi ki valla ben de veriyorum ama bana sor dedi. Ayağımdan hep kesmiş kadar zor geliyor dedi. E tabi siz bunu zannetiyorsunuz ki burada ben. Şimdi ben bunların nereden bulayım? Yaşanmış şeyler de ondan kolay anlatabiliyor musun? Ben de kitaplara kulaklan bulamadık ki. Ama böyle. Ha, mü'min cimri olur mu? E bunlar hep mü'min. Hakikaten benden daha müslüman adamdılar yani. Dolayısıyla mü'min cimri olabilir yani. Bir adam cimriyse de sen müslüman değilsin diyecek halimiz. Yok. Evet. Çok ileri olan soruldu ki. Eklûnü mü'minü kezdaver. <gülüyor> mü'min yalancı olur mu? Yalancı derken hep de bir yalanladı adam yalancı olmaz. Oraya da dikkat edelim. Bir yalanla, iki yalanla da adam yalancı olmaz. Bazıları meslek haline getirmişler. Nasıl yalan üretme makinesi gibi çalışıyorlar ve bu kadar yalanı nereden buluyorlar? Adam doğru konuş desen çökezliyor yani. Dinle yalan konuşursa akışlı konuşabiliyor. Mümin yalancı olabilir mi? Yalancı deyince kezzap diyorsun, kazip demiyor. Kazip dese ara sıra böyle ufak tefek yalana da kazip denir. Kezzap ne demek? Siz hani kezzap attı adamın suratını yaktı diyorsunuz. Kezzap çok yalancı demek. Bu Mubalağalı ismi fahit. Mü'min kezzap olur mu? Yani çok yalancı olur mu? Hani bir iki yalan, bir iki günah herkeste olur da mü'min çok yalancı olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? La. Mü'min yalancı olmaz. Demek ki bir adam çok yalan konuşuyorsa ben şunu diyorum. Bir adam çok yalan konuşuyorsa Allah bir dediğine nasıl inanacağız yani? <gülüyor> Şimdi, çok yalancı. Hani ne derler bu adamın bir Allah bir dediğine inan derler. Anlar mı Ama adamın her tarafın yalansa Allah bir dediğine de nasıl inanacağız yani? Yani acaba inanarak mı söylüyor, inanmayarak mı söylüyor yani? Çünkü belki de münafık sahteder, Hocanın kızını almak için yalan söylüyor yani. Veya Saati Efendi'den borç alıp onu dolandıracak. Onun için Müslümanım diyor yani. Ne buluyoruz. Böyle saati kemvarda çıktı. Dolayısıyla Rabbim muhafaza ile ya, ya Rabbim. Allah bize yalanla nasip etme ya. Kainlik nasip etme ya. Cimrilikten de nefislerimizi kurtar ya Rabbim. Nefsinin cimrilik huyundan korunanlar. Bak dikkat et. Kurtulanlar bile deniyor, ayetteki ifade, kurt, korunanlar. Ya Rabbi sen sakınanlar bile buyurmuyorsun, korunanlar buyuruyorsun. Anlaşıldı ki sen koruyacaksın Ya Rabbel alemin. Çünkü biz korunamayız bundan. Nefsinin hırs, hırs ve ve tutuculuk ve sıkıcılık huyundan korunanlar. Sen muhafaza ele Ya Rabbi. Çünkü kurtulma elimizde değil, öyle bir nefsimiz var. Sevla ancak onlardır kurtulmuş erenler. Bunduklarına kavuşanlar, korktuklarından kurtulanlar. He? İnşallah. Şimdi dua ediyoruz, amin diyoruz. Tutuluyor mu inşallah? He? Tuturuyor Kapıda belli olur. Kapıda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> He? He? Sadece olan dinleyenler rahat. <gülüyor> Onlara kapı yok. <gülüyor> kapıyı gösteren yok. Size kapıyı gösteriyorum yani. Adamlar önümüzdeki arsaları aldılar elhamdülillah. Bütün bu çiçeğin künyenin etrafı alındı, tapuları aldık. Hani bir inşaat yaparlarsa, gözümüze girebilirlerse, burada yollarımız kapandıysa nasıl gideceğiz, gireceğiz? Çıkacağız? Kadın, erkek, bütün millet, cemaat. Nefes alamayız burada, Nefes. Algılar tapuları. Ben de kaç ay elde mi? He? Böyle diyor, Allah mübarek etsin, bir de bize ziyaret edeceksinler. <gülüyor> ne şeyi pişmiş adamsın ya? 100 bin lira borçları var. 100 bin lira tapuları aldık, 100 bin lira borç var. Bu Bursa'daki külliyeyi söylüyorum, benim bir tane tapum yok. İsterseniz bütün ekranı araştırın, bir tane tapum yok. Hiçbir şey yok. Kendi şahsım adına. Yani de yok. Ama bende yok da birine vermişim emanet hani araştırırlarsa hocanın üstünde çıkmasın. Öyle de malım yok. Öyle de malım yok. Yani şu anda istesem satabileceğim satabileceğim hani mal ne vermen? İstesen satabilirsin ha. tapu sende satarım. İstesen satıp paraya çevireceğim bir tane malım yok vallahi yok billahi yok. Evet. Oğlum kendime ait satabileceğim bir malım yok yani. şahsımın istersen satamam hiçbir şey yok. Oğlum bu. Anlamalakin bu tapuların hepsi ümmet adına alınan şeyler benim diyorum onun için. Şimdi yanlış anlayıp hoca birkaç taputağı almış. Milletten parçalara sapıklı olur yani. Bir de kes yapıştır yapıyorlarmış şimdi lafları. Bayağı laf çıkar buradan birkaç kaset çıkar yani. Kardeşim. Buranın tabusu, Bursa'da külliyede konuşuyoruz. Radyodan dinleyenler, ömrünü göremeyenler yani. Biz Bursa'dayız kardeşler. Şu anda burası Bursa, vakıf köy. Burası vakıf köy. Bursa kestaneye giri vakıf demiş adam. Buraları vakf etmiş yani. <gülüyor> adam Padişah ne demiş yani? Bana demiş, efendim bir dakikalık... Vezirlik ver, işte, vekillik ver, şunu ver. Ya bir dakikada ne yapacak? Ya? Han olmaz, hamam olmaz. Ya bir dakikada ben demiş e, efendim bir dakikalık ahalik deylik, delik delikti. Nasıl olacak? Nasıl mı olacak demiş? Ben demiş görürüz demiş ya adam da müsaade Allah bir dakikada ne yiyecek ne içecek. Hadi oldu demiş ya demiş burası kestane delikleri vakıf demiş Allah için demiş. Hadi bakalım. E adam o dakikada yetiştirdi, lafı yetiştirdi, hadi yetiştirdi. Burası hangi çiğ? Vakıf köy. Buranın adı oradan geliyor. Anladınız mı? Biz vaka vakıf adamız, siz de kamağıt vakıf malısınız. Hepimiz ümmetiz yani. Onun için burada yerler alınmış ve yüz bin lira bir borç var. Üç liradan beş liradan beş, liradan beş senede bu borcu yüklemezler ya. Mübarek adam. Bugün ya hoca duayı tutturdu amin dedi, içimize işledi, şu nefsin cindiliğinden bir korunalım diye kapıda ben ne olacak inşallah soracağım sonra gelme ne olmuş bakalım durum ama kardeşim çok veren maldan demiş az veren candan adamın çok var bin lira veriyor öbürü gariban beş lira veriyor bir lira veriyor ama o garibanın bir lirası bazı kere öbürünün on bin lirasından da Allah katında değerli olabilir yani. çünkü neden adamın zaten topu topu ay sonuna kadar beş lirası kalmış yani adam <gülüyor> beş lirayla bir ekmek alacak, açlıktan ölmeme diyecek. Öyle fakir var burada. Öyle fakir var. O adam bir lira verse ne demek yani o adam? Ama fişer vay vaktan vay! O kimseler ki harcarlar, nerede? Darlıkta da, bollukta da. Şeyh Kur'an-ı Kerim demiyor ki varken verirler. Darlıkta da verirler, bollukta da verirler işte. Ben Ve eskiden çok konuşurdum bu konu, o külliyeyi nasıl yaptım öyle? İki senede yirmi bin metre yer yaptım. Devlet kocete deyip 30 senede yaptı beni bıraksalardı 3 senede bitiriyordum orayı 20 sene motor patlattılar da tüm yeri durdurdular ya. Yani. Şimdi nasıl yaptık? Allah'ın izinden dedik filayaklarını sattık dedik burada 4-10 tane filayak var filayak binler 30 binler dedik. dedik. O biri orada bina sırtımızda halde aldey koydu var yani. Ama geri alacağız inşallah. Ondan sonra dedik şu kadar direkt var direkt başına 5 lira. filayak 45 lira. Şu durumu adam biz ortetliyim var. Fil ayağa kaldım diyor adam. Kalmadı ki yalan mı konuşacağız yani. Kardeşim fil kaldım, kalmadı. Normal direkten on tane verelim dedik yani. Ama iki kandilde oldu. Ayakları sattık. Allah için yaptık. Sırtımızı alıp da taşımadık yani. Biliyorsunuz İstanbul'da bir külliye meselesini konuşuyoruz. Garip alın bir de çocuk zavallı. Gelmiş bin, bir, bir guza gelmiş. Çok kaza gelmeyin bak. kaza gelip bütün parayı boşaltırsınız. Ondan sonra taksiye binmek, paranız yok. Yolda yürümeye başlarız. Allah hoca davlat Allah vermesin. Hoca beni mağdur etti paramı söyledi diye. Bana da böyle betulayı basmayın diye. yani Ya gariban bir çocuk gelmiş. Sohbette o zaman neyse bütün parayı boşaltmış. Çünkü öyle bir ask geliyor ki sohbette yani. Ben bile harga gidiyoruz desek ölüme giderim yani. Bana da geliyor yani o hareketler. Sonra indikten sonra da bu neredeyiz, ne haldeyiz, şahı falan içince biraz aklımın saçımıza geliyor. Efendim bütün parayı vermiş. Ben de diyeyim mi Allah ne vereceğini yerine dolduracak. İşte ayet, ayet bu canım. Ben söz vermedim dijitallığa sonra yani ben. Ayet Kur'an'da meal, nahal, diyanetin mealine bak bizim de öyle inanmıyorsan yani. Ve ne hakkıymışım dolayı bu. Neyse artık Ya çıkmış. Biraz da yürümüş, bakmış da artık bir ayırmış da taksi parası da yok. E, cemaat da dağıldı, gece vakti ortalık kış, kalmış yollarda, evine gidene kadar canı çıkacak falan. Yani böyle tabi biraz ışınmış ama Allah adam mı çocuk yani zaten vergiliğe kısma olmamış da Allah Allah demiş ya işte. Kimse de bizi de almadı, cemaat da dağılınca o arada bir, hani bir, bir arabasını alamadı falan. tam o arada bir taksi gelmiş. Efendim, nereye kardeşim şöyle demiş, eline kadar götürmüş, bırakmış, nereden geldin diye geldi, bana bir şey sormadı diyor. Yani o sonra şundan anlatıyor, ben pişman olmamıştım ama diyor, Allah da beni yolda koymadı diyor yani. Tabii bu iman meselesi ama sen şimdi denemeye kalkarsan, ben şimdi bu gece deneyeceğim, yolda bir taksi gelmezse vay hocanın haline. Ha şimdi o tecrübe edeni tecrübe ederler, sen denersen onlar da seni denerler, birkaç kilometre yürü bakalım durumunu görelim derler. Allah denenmez yani. İşlem denemez. Ayet-i hadis teklif edilmez. İman edilir. İman edilir. Biz iman ettik. Allah için bütün malını verdemiyorlar. Yarısını da verdemiyorlar. Ne diyorlar, ne buyuruyorlar? E, Sahabe-i İbrahim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edecek sahabelerini ziyarete gittiğinde e, soruyordu. E, onlar vasiyet edeceğiz ya Rasulallah. Bütün malımı vereyim diyorlardı. Şahin Hatun Efendisi Bütün malını verme! Ne Yarısını verin, yarısını da verme. Çoluk çocuğuma bırak. Şimdi çoluk çocuğun direnci olursa, el açarsa millete, o iyi olmaz. Senin çoluk çocuğunu varislerini zengin bırakman, hani onlar da namaz duracak ibadet edecek. Onlar da Müslümanın çocuğu, gavurun çocuğu değil ya yani. Bir çoluk çocuğumuz kalırsa onlar da Allah diyecek yani. O da aç kalırsa ne yapacak yani, Allah babamın belasını versin diyecek yani. Dedi paraları vakıf yaptı diyecek, hayra verdi, vakfa verdi, ben de şimdi dilenci oldum diyecek. Onun için hadis-i şerif ne diyor? Yentele aralarası tek ya niya? Hayvun edici kümleke minentele araların âleten yeteke etrafun ennaz. Buhari'dir bu hadis-i şerif. Ee, çoluk çocuğunu fakir bırakıp, milletten dilencilik yaptırmaktansa, onlara mal bırakıp da onları zengin bırakmak senin için daha sabahlıdır, daha faydalıdır. Onun için tümünü vakıf yapma. Yarısını yapayım ya Resulallah. Saadet bir Vakkas olabilir. Mekre'de hastalandı da veda açından olabilir. Yani şey zannettim, vefat ediyorum zannetti sahabeden biri. Masihet yapmaya kalktı. Resulullah sallallahu anh bir mucizesi, sen dedi, ölmeyeceksin. Daha yaşayacaksın. Efendimiz ona haber de verdi tabii. Kimin ne zaman öleceğini Allah bilir ama peygamber olursa Allah ona bildirir. Peygamberlerin mucizeleri var. Sen ölmeyeceksin ama dedi, eee, kımnalını verme, yarısını verin, verme, dedi ki üçte birine bahsedeyim, buyurdu ki üçte bir olur hayra bırak edemez, üçte bir olur ama üçte ikisini kime bırak, narizlerine bırak, onlar da yaşasınlar ki onlar da dua tek zikredecek, muhtaç olmasınlar evet, şimdi demek ki mümin kimli olur mu? olabilir Allah kurtarsın, mümin korkak olur mu? olabilir Allah kurtarsın mümin yalancı olur mu? Olmaz buyurdu. Sallallahu aleyhi Şimdi biraz dengelemek lazım. Mesela Allah yolunda cihada çıkmak, Allah'tan şu anda öyle bir farzlar bize pek tebrik, tebrik etmiyor. Yoksa tabii bir seferberlik olsa Rus oradan girmeye kalksa, Yunan buradan gelmekse, Allah malza vatanımıza bir söz konusu olsa hepimiz, tabii ki gücü yeten, eli eren herkes gidecek. Çanakkale'de olduğu gibi. Ee, yani Allah bir daha yaşatmasın ama e, Öyle bir imtihanımız şu anda pek görürtmüyor. Fakat Suriye'nin durumu nedir? İçler acısı yani. Milletin ne namusu ne şeyin hiçbir şey güvenlikte değil. Perişan oldu gittiler. Yani ola biliyor kaçıncı asırdayız diye bir şey yani Suriye yanımızda yangın yerine döndü. Üç seneyi geçti. Milletin ne evi ne ocağın ne çoluğun ne çocuğu perişan karısının adamın gözünden de karısına tecavüz ediyor. Şiiler. Bunlar böyle mi kitapsız bu Şiiler? Heri sünneti böyle tecavüz ediyor ola. Ne namussuz adamlar, ya Rabbi şenlerini dek eyle, ya Rabbi bela. Suriye'yi kurtar, bir an evvel kurtar ya Rabbi. Hemisindeki vatandağını sanemen döndür ya Rabbi. Muatirleri döndür ya Rabbi. Şu zalim rezil'i delir ya Rabbi. şunu saygın şiirleri delir ya Rabbi. bunlara helak eyle ya Rabbi. Allah kurban olsun sana Allah. Ya Rabbi yettik sizlere İşam ehlinin. yardım et sabahline ya Rabbi bela. Ve ya sayfan nasır. Biz burada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz, gidiyoruz evde, Meyvamız var, çayımız var ya! Millet ne halde be kardeşim ya! Zor Müslümanların durumu? Ama bazı kere cihat farz olur, ne yapacaksın? Adam çoluğuna, çocuğuna, namusuna tasammut diyor yani. Kül, ordu var ya işte Suriye'de neyse, Muhalifler deniyorlar onlara. Ehli yani, sünnet Müslümanlar, ne yapacak adamlar? Mecburdular yani, karısın, çoluk, çocuğunun. Cihat yapmak zorunda kaldılar. E saldırıyor Şiiler. Geliyor salgırıyor, Lübnan'dan Hizbullah geliyor, İran'dan geliyor, salgırıyorlar adamlara, oranlı oldunuz zaten öyle, perişan oldular. Ama korkak adamlar bu işlerde ne yapamaz? Bu cesaretli olamazlar. Ne yapacak? Adam biri geldi sahabele, Dediye, o da Allah-u Teala'yı, dedi ya Resulallah, cennete girmek istiyorum, bana bir şey söyle. Resulallah sallallahu anh bu dedi ki, biz Allah yolunda cihada gittiğimiz zaman bizimle cihada gel hani efendim salın alacağım, çok çıkıyordu cihada. Cihada gel, adam dedi ya Rasulallah bende korkaklık var dedim, sarı yolda öyle bilirim dedi peki. Yani ben cihada, korkarız mı cihat o zaman kırış kırışa yani. Ben dedi korkarım, bu, bana var bu cihat. O zaman dedi Allah yolunu, malını infak et, hayrı yap, hasenat yap fakirlere. Cihada gidecek fakirler var onlara, at ver, deve ver, milletin bineği yok, sahabe perişan fakir. Dedik ya Rasulallah, dedi, bende mal var ama dedi var vardı. Rasulullah yani. sallallahu zamanı ne buydu? La sallaka tevla cihada. Kerime tevkülü canım. Ya bu adam dedi, sadaka yok, cihat yok, sen cennete nasıl gideceksin, bedavada cennet yok dedi yani. Yani şimdi şöyle demek istiyorum, deneceği sabahat lazım, Allah yolunda cihada gidebilen veyahut Emri bün maruf, bağzına saat kapı kapı gezmek bu gibi bedeli faaliyetler. Yapıyorsan hani neyse bir, bir arız cimriğini dengeleyebilirsin. Şimdi böyle bir faaliyetin yok peki. O zaman malın var ver Allah yolunda giden okuyan, okutan, istihama hizmet eden, vaaz edenlere. Emri yani bün maruf yapan galiban talebeler var kapı kapı geziyorlar Allah saygılarını artırsın. Bursa'da da var her yerde var. E bunlara bir yardımcı ol falan. E ben cimriyim yok. E şimdi bu sefer denge bozuluyor ya. Yani Bir şey yapamıyorsak öbür taraftan tuttur. Hacı Efendi, beleş bir şey yok mu bize, beleş bir şey Ne olur, sen bilirsin Hacı Efendi. Ben bilirim, biliyorum. Ve şimdi söyleyeceğim. Hadi Şerif söyleyeceğim. Çünkü ben sizin cehenneme gitmenizi istemem. Kendimin de gitmemesi için yol arıyorum çünkü. O yolu buldum. Çok büyük bir açıklama yapacağım şu anda. Hadi Şerif. Yaa, Hadi Şerif korkaklığı onu cihada gitmekten men ediyorsa, her kimin cimriliği onu infaktan men ediyorsa, bak iki tutar dal gitti. Ce, canı cehenneme buyurmuyor. Her yükseli zikrallah Allah'ın zikrini çok yapsın. Hadi zikrullah yine kurtardı zikrullah. Yine ne sen yani onu da yapamazsın ki. Bu sefer de diyecek şey ki hoca bende temin dönlük var. Ben ne yapayım kardeşim? Ben ne yapayım? Sana da ilaç yok. İlaç yok sana. Subhanallah. Elhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil anil azim. Zikmet. Zikmet. Günde bin defa denk mi gideler la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah muhammed resulullah fi kulli lam fikra nefsin adadama besaahu ilmunu fikre fikre fikre devam dinin yaş olsun yaş bir dakika durmazdı koca imam şafii para da veriyor Allah yoluna can da veriyor Allah yoluna amacikle de yapıyor ben size cennete gitmedim üç dikişli garantisini söyleyeyim Var olanından ver, Allah yolunda malınla, canınla çık, bir yandan da zikri ve çok yap. O zaman üçte üç garantir. Ama o dalın tutmadı, bu dalın tutmadı, çok zikre devam et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, adamın biri doğudan yola çıksa, efendim cihad ede ede kafirlerle gelse, öbürü de batıdan yola çıksa, o da para dağıta dağıta fakirlere gelse. Doğudan çıkanlar, batıdan çıkan, dünyanın ortasında buluşsalar o sanatlerde Allah'a zikreden kişi o ikisinden de afkal olur. Felebenkum ve ve Ve hadis Efendimiz Hazretleri'miz çok okurdu. ''Ben size amellerinizin en hayırlısını, padişahınız katında en makbulünü, derecelerinizin en yükseltecek olanı bildireyim mi?'' buyur ya Rasûlallah dediler. Altın gümüşleri Allah yolunda saçmaktan daha hayırlısı bildireyim mi? Buyur! Hıslanlarınızla karşılaşıp, gavurları gebertip kafirleri er meydanında mağlup etmenizden icabında onlara mağlup düşüp onların sizi şehit etmesinden de daha hayırlısını söyleyeyim mi? Şehit olmak ya şehit yanım Ondan da hayırlısını söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah dediler. Buyurdu ki Allah demek. Allah Allah. La ilahe illallah. Yani böyle oraya bu yana bakarak değil. Oturun bak Mülalev'in dergisinde ne kadar dua ediyoruz? Esma-i ne kadar ismi şerifler yazıyoruz. Bu vare gayda ne ismi şerifler yazık. El hak, ismi şerifi, el vekil, ismi şerifi, el kavi, ismi şerifi, el vekil, ismi şerifi, el vekil, Allah vekil, hasbunallahu ve ne'mel vekil. Kaç kere okunacak, ne kadar okunacak, ne işte okunacak, devamlı Allah de. Maddi manevi dertlerine devam. El kavi, zayıfın, güçsüzün, psikolojin bozuk. El kavi, güçlü Allah. Ya kavi, ya kavi, ya kavi. Bak orada yazmış işler neler Neden Allah'ın cikridi gibi bir şey var mı? Okumuyorsunuz ki. Ben kuvveti ya kavish mi kaç kere okunacak? Kaç yüzler okunacak? Ne olacak oncela? Büyük kavası yaparsın. Büyük kavası. Kitapta gördün. 116 kere Allah'ın ya kavish okursun. okur? Ya kavish, ya kavish, ya kavish, ya kavish, ya kavish, ya kavish. O sonra <gülüyor> çok üstlerde kavite dışarı taşır Ondan sonra Bismillah dersin. Kahveni içersin. Ne olur biliyor musun? O bir şeyler içiyorlar ya Red Bull, Red Bull, bilmem ne bul. Bilmem ne kaybet. Hayatta tabii içmemiş böyle. Şimdi de. Dünyanın bütün vitaminlerini bir yana Allah'ın ya kavi içmiş şey herif. Kahvede özellik var. Kahvesindelik verir. 116 kere mesela. Şu ne? Yani dergisinin kıymetini bilmediğiniz. Bu diyorum dergi değil. Kitaptır. Kaç kitaptır? Kaç? Bir sayı kaç kitaptır? O değilim yazıyorum orada. Okumuyorsun. Dua, dua, dua. Allah'ın zikri her şeyden laftan. Ya. Neler zikredeceksin? Şimdi demek ki size bir formül söyledik. İnşallah cömert olacağız. İnşallah malımızla canımızla mücahit olacağız. Yani canımızla lazım olduğunda canımızla çalışacağız bu yolda. Malımızla vereceğiz. Ama ne olursa olsun, ne kadar cimri de olsak, ne kadar korkak da olsak, ne kadar kaçamak da olsak, dilimiz Allah'ın zikriyle ıslak olacak inşallah. Bir kurmayacak inşallah. Son nefeste de Allah diyecek inşallah. La ilahe Allah diyerek öleceğiz inşallah. Koca İmam Şafi'i, Berber'e gitti, Berber dudaklarının buralarına geldi sana, tam şu dalanı yaparken yine siçilsiz durmuyor. Berber dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, dudağını keseceğim, biraz Biraz durur musun dedi. Valla dudağımın kesilmesi zikirsiz durmaktan eftaldir evladım dedi ya. Dudağımın kesilmesi bir an zikirsiz durmaktan eftaldir dedi, dedi. İbni Abbas Teala s.a.m. son yaşında ama oldu. Çünkü ona göre mübarek mezhep meselesi yani sahabenin de işçili hakları var ya. Gözün içini yıkamak da ona göre şart. Abdest de bulduk. Gözünün içini yıkamaktan kar oldu. Dediler ki... Hatta bir iki günde doktor dedi ki sana ilaç edeceğim, yani gözüne falan tesir edecek, şifa olacak ama bir gün secde yapma işte. Başımdan kıl, oturarak kıldıran dedi valla ömür boyu öğlene kadar kör kalırım bir dakika namazında secdeyi bırakmam dedi. Buyur secdeyi bırakmam dedi yani. Bunlar böyle adam ya, yani, bunlar böyle adam. Zikir, namaz, hakını selat et zikri zaten namazı zikir için kıl. Başkıyorsun Allah'a ve bitiriyorsunuz selamu aleyküm hepsi zikir, hepsi Allah'ın ismi tek Allah ismi, selam Allah'ın ismi teiyyat, şahadet, salli balik hepsi dua, hepsi namazı beş vakit kılan bütün hayrıları toplamıştır namazı eksik eden bütün hayrıları terk etmiştir beş vakit namaz kadar önemli bir şey dinde yoktur imandan sonra namazdan ehemmiyetli bir vazife yoktur beş vakit namazı kılan Allah'ın hakkını demiştir. Beş vakit namazın sonunda Rabbin affirli ve dua diye. Benim müminim, benim mevlumum, hesab diye dua eden. Ana babasının hakkını demiştir. Çünkü onlara dua ediyor devamlı. Sağlıklarında haklarını ödeyemese bile namaz kıldığı için bu hakkı ödemiş olur. Müslümanlar hakkını demiştir. Beş vakit namaz vermeyen hem Allah'ın hakkından sorumlu olacak hem de bütün müminlerin duasını kestiği için, ana babasına mağfiret duasını kestiği için, hepsinin hakkından ahirette hesap tutup sorumlu tutulacak. Onun için, bir Şimdi düşünmeye bakalım. Biz Allah'ın kulluğu için yaratıldık. ''Umâhirekûz cinne velis illâli a'budûl'' Biz abdesi güzel alacağız, muslu güzel alacağız, namaz neyle kılmıyor? Kusursuz kılmıyor. Bir ufacık e, kıl kadar yer kurubansa, kusur olmaz. Bütün bedende. Abdestte de yıkanması farz olan uzunlara denk gelir çok kadar kuru yer. Abdest olmaz. Ne olacak? Bak artık, Değerli Günlercide bu sayesinde benim yazım neden bahsediyor? Kuşul abdesti almak. Kuşul farzları, kuşul gerektiren şeyler. Daha sizin bilekçinizde kuşul gerektiren bir şey başına gelmiş, kuşul gerektiğinde haber yok. Kimisi de kuşul gerektirmeyen bir durumdan dolayı, ikide bir yıkanıyor, içkiye çalışıyor. Yani hemen su parası vermekten canı çıkıyor. Bir hoca evladı vardı. Çocuğunu iki de bir gus te diyormuş. Çocuk da geldi buluğa ermiş demek. Ona da önceden öğretmiş. Ya evde sulanmamış kazandamazdan da şeyiye. Binanızı mı çekiyim? Evladım sen devamını niye gus te diyorsun? Baba dersin. Şeratlayıp yok. Afiş sulanıyormuş. Sulandıkça gusle gülüyormuş. Ma evladım. Sulanmak yan guseli cevap eder mi? Atkes bozulur gusul. Bozulmaz gusun bozulması için efendim şehdetle beraber tascın bir şekilde gelmesi, imza dediğimiz olayla olması lazım ama onu bilmediği zaman ya çok yıkanıyor ya da efendim adam Ramazan günü ya karısıyla ilişkiye girmiş oruçlu yalnız kendini çok koruyan bir adammış böyle frenler elindeymiş yani onun için boşanmamış boşanma da oruç da bozulmadı bu türde gerekmedi zannediyormuş Tam yani çıkmış hitap da salıyor da gideyim abolacak o cebendi yani başımıza halbuki muslu gerektiren şeyler bir erkekle bir kadın erkeğin sünnet olduğu yer kadar haşefe miktarı ne demek? Şerahatta ayıp yok. Şerahatta ayıp yok bu demek. Haşefe miktarı ne demek erkeğin sünnette kesilen yer. O nokta kadar eşiyle ilişkiye girip duhul olduğu zaman boşanma olmasa da kusur gerekir mi? Gerekir. Hala bir duranlar var yani ne oluyor diye. Gerekir mi diyorum bakıyor böyle. Gerekir. O risk gider mi? Yetmiş biri yükledi mi? Yükledi. Bir şeyden haberi yok adam. Yani çok cahillik var. Yazıyoruz, yazıyoruz, okumuyorsun. Ya kitaba yazıyoruz, okumuyorsun. Bari diyorum kitap kenara koyuyorsun da dergiye aylık ya. Hani belki elini alıp malı bir şey okur diye oraya da yazıyoruz yani artık ne yapacağız ki kardeşim? Kuşun gerektiren şeyler. Ne ince meseleler var, ne hassas meseleler var. Bizim milletin bilmediği meseleler var. Çok tehlikeli meseleler var. Ya! Mesela en tehlikeli bir mesele. tehlikenin en büyük değiliz. Erkek cıma boşalma oldu, gusül icap etti. Bundan sonra hemen kalkıp gusül edemez. Ya idrar yapacak, idrarı varsa zorla yapamaz ki. Ya idrar yaptıktan sonra gusül ya da uyuyacak, bir miktar uyup beş dakika bile uyuyacak ama uyuma numarası yapmayacak. Uyuyup uğrandıktan sonra da kusur Şimdi bir adam kalktı. Cima'dan sonra efendim idrarı yok. idrar yapmadı. E, uykusu da yok. Uyumadı. Kalktı yıkanma. Baktı da bir akıntı kesilmiş. Kuru, kuru diye yıkandı. Fakat hareket yapmakta bu kusur dedi. Ayağını yıka başını yıkan. Hareket var. Bunun neticesinde kusur'dan çıktı ki bir ıslatlık geldi. Kusur bozuldu. Ama vidrar yapmış da sonra gusretmiş veya birkaç dakikalığında da olsa insan dalabilir. Uyurup da uyanmış sonra gusretmiş olsaydı. O gusurdan sonra da ıslaklık gelseydi abdesi bozulurdu. Gusur tamam olurdu. Anladınız mı? Bunu biliyor muydunuz? He? Ben şimdi inenler dinleyenler en kaldısın demeyeceğim yani. <gülüyor> Ayıp olur. Rezil olmayalım. Hikmet bu meseleye kardeş edin işte yazdık o kitapta yani ben de bir dergide daha yazıyorum neler yazıyorum ne diyeyim ben size kardeş. bu dini mübini islam Allah efendim şimdi burada kalalım bu yalan ve doğruluk meselesi hakkında daha bir çok hadis şerif var velenki bunları bir derste de bitirmeye kalksak bitiremeyiz bitiremeyince de hakkını veremeyiz hakkını vereyince hızlı hızlı gideriz, şefsiz olur, tefsirsiz olur. Hadis-i şerifleri izah etmezsek de yanlış anlaşmalara sebep olabilir. Onun için önümüzdeki an yine bana hatırlatırsınız inşallah. Yine biz bu tefsirdeki hadis-i şeriflerden devam ederiz inşallah. Ama sohbet bitmedi. Du'a edeceğiz inşallah. Bir iki hususun şöyle Efendim, önümüzdeki sohbet ne zaman? 5 Nisan Cumartesi'yi İnşallah aynı saati. Saatler nasıl anlıyor? Evet. Bakalım, anlıyor musun? Ne olacak o zaman şey? Yatsı evet. kaça gelir. Abi bu cefer yatsının peşine yapalım. Çok uzatmasak bile, geç de olsa bile düzen bozulmasın. Şimdi. Yatsan diyeceğiz millet şaşıracak, yarısı dinleyemeyecek, geç gelecek. Bu önümüzdeki... Saatler ileri alınsa bile, ileri mi alınıyor, geri nece? neyse? Efendi dediği gibi, gücünü getiyorsa güneşi ileri geri alın diyor. Saatın kenarıyla neden de oynar diyor, diyor. Hani Böyle güneşten oynayamıyorlar, onlar ona uyguruyorlar kendileri. Şimdi önümüzde bir sorbet, Allah bana saz versin inşallah. Yalnız, bu şey... yok Bizim İspanya'ya bir Endülis'e gidilecek ziyaret var, asır turla beraber. Birkaç gün oradaki işte en dürüst İslam devleti kapanmış üzerlerde örtülmüş mezalar, ulamaer niyab dolu mübarek zatların mezalarını ister etmişler. Onlara bir dualar edeceğiz inşallah. En düzeye gideceklerim. Ama o insan da burdan sonra, buradan sonra onların çapışınca şey olur, mahcup oluruz. İnşallah rest insan da Allah bir mani vermese yapsın namazını ilk ezandan kılıp başlayalım inşallah. Yapsın ezandan kılıp başlayalım inşallah. Ona göre cemaate duyuralım bir. Ondan sonra efendim kitaplarımızdan ne çıktı? Faizi muameleler. Bu mübarek kitap yeni çıktı. Burada sizin bana sorduğunuz finans kurumları, finans kurumlarına para yatırmak, kar payı almak caiz midir, değil midir? Hangi şartlarda caiz değil mi? Değildir. Geniş bilgi var. Geniş. Kar payı caiz midir? bizi caiz bilir. Tavkun hesabına para yatırmak ne şekilde gelir? Şartları neler? Sigorta. Sigortalı olabilir miyiz olamaz mıyız? Hangisi caizdir? Hangisi caizdir? Hangisi caizdir? Kasko. Arabalar şunlar bunlar. Kaskonun fıtması neler? Kredi kartı. Hepinizin cebinde var. Benim cebimde yok. Bana kat da vermiyorlar çünkü. Mümkün yok. Bir şey yok diyorlar. Ne yapacak kredi kartı? Teminat yok. Kredi kartı. Caiz bilir. Değil midir? Caizse hangi şartlarda caizdir? Ne yaparsan caiz değildir, faize girer. Kredi kartı. Borsa? Borsa hiç caiz değil demiş adam ya, biliyor musun? Yeciüzü ne demek? Yeciüzü? Yeciüzü ne demek? Yeciüzü ne demek ya? Caizdir. La Yeciüzü? He? Değilir. Adamın biri ne demiş ki? Yeciüzü'ye ne bana vermiş adamın biri? Caiz değildir. Öbürü de o evladım demiş, kardeşim yücüzü caiz değil değilse, şey, ya yücüzü ne olacak? O hikayesi değil demiş. Şimdi onun için varsa zaten hikayesi değil de yani. Vereceğim. Onun da maddeleri var, araştırmaları var. Faizi muameleler. Ondan sonra en sonunda kırk sayfa ne var? Faize düşmemek, rüşmete ulaşma var, borç almaya muhtaç olmamak, fakirlikten, zavrumetten, ihtiyaçtan kurtulma duaları. İstiyorsan 40 sayfa yazılmış, ne diyeceksin kardeşim, Allah diyeceksin, zikredeceksin, rahminden isteyeceksin, yalasak çekeceksin, bize alaka atacaksın Biz İşte sayfada o duaları yazmışız, Allah bize haramlardan, şüphelerden muhafaza eylesin, faiz bu kitap bulunmaz. Kıymeti basim için yeni çıktı buraya ilk geldi, Allah istifade edenlerden eylesin. Bu Lalebul dergisinde de 112 sayfaya çıktı arkasına aile çocuk bölümü eklendi. Maliyetler maalesef bizim elimizde değil. Euro'dan şundan bundan dolayı mat kaç kat artırdılar. Çok büyük zamlar, piyasalar darbat oldu bu euro şeyinde. Onun için e, burada da ekleme var. 112 sayfa olarak dergimize desteğinizi devam ettirin. Biz de hizmete devam edeceğiz. İki tane önemli ilanımız var. Eski takvime göre Mart ayının İlk çarşamba gecesi, bakın ben sizi Allah için seviyorum, tekrar duyuruyorum. Yani bu şimdiki takvime göre, 18 Mart, Salı'yı, 19 Mart çarşambaya bağlayan gece. Yani şimdiki Mart'ın çarşambası değil, eski takvim, Rumi takvime göre. Biliyorsunuz 12-13 gün sonra, sonra giriyor. Hani yaşlılar derler ya, eski Mart çıkmadı, eski niçan girmedi, hatırlar mısınız bilmiyorum. Yaşlıların böyle deyimleri var. Rumi takvim, Osmanlı dönemindeki takvim. Ona göre hangi güne denk geliyor? 18, şimdiki takdirde göre 18 Mart salıyı 19 Mart Salı yıl, Yani eski Mart'tın iki oluyor. Bir senelik belalardan o gece, o günü, o haftası çok tehlikeli, sıkıntılı geçebilir. O gece Mavulayen Hazretleri, Allah dostlarından çeşit sahibi zatlar tezbit etmişler, akşam namazını kıldıktan sonra salıyı Perşembe va alएंगे diye okunacaklar var. Bunlar hangi sayfalar? 68'de başlıyor, 69'da devam ediyor. İşte 12 dik şu kadar inancel na şu kadar, dahli elah budil na şu kadar, 100 kere mesela ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bur'aşni şeyin Rabbul alemin ve esmiu nail. Takaksat 100 kere okuyoruz. Sabah 3 kere. O gece 100 kere. Kim bu duaları yaparsa hem o günün ve o senede inecek belalardan Allah'ın garantisine güvencesine girer. Onun için evliya Allah bunu keşfetmişler, biliyorsunuz böyle allah Teala bazı zamanlarda bazı şerler yaratır, musibetler yaratabilir. Bazen arasında yağıyor, görüyorsunuz, dönem dönem. Onun için biz muhafetlerden selamette kalacağız, zikir kalesine gireceğiz. Facihalarımız, innihan zennalarımız, selamun hiyaat damet selamet isteyeceğiz ve Allah'a sığınacağız. Bu 68 69'u Şeyh Genc'e tavsiye edin, bir senelik bela görmeyelim inşallah. Ondan sonra Ali Bey'in ammalarından Şimşine yoluyla ulaştıran Cafer-i Sadık Hazretleri'ni Halife Mansur'un gazabından kurtaran tesbih teklif edilmiş sevec duası. Kaçta bu? 73'te. Halife Cafer-i Sadık Hazretleri'ni öldürmeye çağırdı. Cafer-i Sadık Hazretleri Giderken yolda dua okudu. Perşembe günü uzun uzun anlattım. Öze, nokta Hoca.tv'ye girerseniz, geçtiğiniz Perşembe sohbetini açarsanız, bu şimdiden iki gün evvel. Sohbetin sonunda belki 20 dakika bunu anlattım. Şimdi vakit yok. Kırslan'ın tümünü dinleyin. Çok iyim var, çok. cafer Sadık Eli bekten biliyorsunuz. O Sulla sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından, Halil ve Çağırttı onu öldürtmek için. Kapıdan girerken bu duayı okudu. Adam görür görmez buyur otur. İkram, hediyeler. Kapıcı şaşırdı dedi. Efendi Hazretleri bu seni öldürmeye çağırdı. Bu nereden değişti? Dedi geldi adamım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim dedem Hazreti Ali'ye buyurdu ki bir şeye üzülürsen seni bir şey üzerse ve sıkarsa fereş duasını yap. İnne duaül sabacı. Bu fereş duasıdır. Allah. Allah'ın mahpusluğu ve en iki elleti ileten diye başlıyor. Sayfa 73'lerde bakın, manasını da Türkçe okuyun. Duanın manası çok acayip tesirli. Bosomasan ulakan buyurdu ki in de duan kabadi, sıkıntıdan kurtulmanın duası budur. Ve i̇bn de abidir azıkları buyuruyor ki hem hadistir hem duadır, hem korumadır. Keser sen de duayı koyarken bir nuska gibi cebine kırabın onun senin için en büyük bir korumadır. Allah'ını da korumadır, ben bundan aldığım icazet size vasiyet edeceğim ki kefenime koysurlar inşallah. Çünkü en zor ve sıkıntılı günüm Münker Nekil'i gördüğüm gün olacak. İnşallah o fares duasıyla bela açılır. O ehl-i beyt imanları hürmetine, o ben, benim hadisime hak ettiğim Nurettin Boyacılar Hoca'ya ben, o Abdülfettab-ı Guttah Hoca ben rahmetli, o Eza-i Gülkevseri rahmetullahi, o silsilenin isimleri yazılan, o da yazmıştır. Ta Resulullah'a kadar sonra Allah'a seyreden. Hepsinin ismi var, bana gelene kadar. Bu ismi yazılan zatların hürmetine Allah bizim belamızı açacak inşallah, belamızı kaldıracak inşallah. Yani o son adanda kesilip saklanabilir, üzerine taşınabilir, kefene de vasıt edebilir. Koca İbn-i Abidin diyor ki, hem hadistir, hem duadır, hem korteninedir, yani takılacak bir korumadır, muhafazadır. Ben ne belalardan kurtuldum diyor. Bütün muhabdisler diyor ki başımıza ne haller geldi bu duayı okuduk. Görünmemiş şeyler müşah, müşah edetti. Hepimizin üzen şeyler var mı? Hepimizin başında belalar var mı? İşte Allah'a yalvaracağız ferek duasıyla. Bu duayı ilk olarak tümünü burada bu dergide bulabilirsiniz. Tabi kıssanın başından sonuna kadar da detayları ve benimle Rasulullah sallallahu aleyhi kadar aradaki radilerin hiç kesilmeden tek tek isimlerinin silsilesini de orada bulabilirsiniz. Allah'ın izniyle müccehsünüz, Allah'ın izniyle belalardan mahfussunuz inşallah. Bu duaların bereketiyle Allah Teala başımızdan musibetleri kaldırsın, sayrımızı artırsın, şerleri defeylesin. Amin. Sürhane rabbiyle aleyhile اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم ناجنا الجنه نعوذ بك من النار اللهم ناجنا الجنه نعوذ بك من سخط النار اللهم ناجنا الجنه ربنا قرب ليام من قبل نعمل نعوذ بك من النار ربنا قرب ليام من قبل نعمل اللهم ناجنا خير ما تسلك Muhammed نبينا محمد صلى الله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 Cennete girene kadar nurumuzu tamamla ya Rabbi. Yolda bırakma bizi karanlıkta koyma. Münafıklar gibi nurumuzu söndürme ya Rabbi. Biz affeyle, bize lütfeyle, bizi mahvuret eyle. Kadınımızı, erkeğimizi, dinleyenlerimizi uzaktan yakında. Hep bu dualara ilhak Ne hayli muratlarımız varsa şu saatte ikram eyle. Ne korktuğumuz çekindiklerimiz varsa emniyetler, ihsan eyle. Allah'ın çoluk çocuklarımızı islah eyle. Ya Rabbi ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Ya Rabbi, mademelerin akhitesinden muhafaza eyle. Ya alıp ahir zaman şenlerinden muhafaza eyle. Allah'ın imanlarımız ehli sünnet üzere istikam et, çana emanet, Allah'ın dua isteyenleri, hayrı muratlarına ne aile eyle. Askere gidenler, dua isteyenler, askeri polis, sen de bizi muhafaza ettikleri gibi muhafaza eyle. Bu on katında askerler duvar seni, acil şifalar, devalar. Niyet tuttuklarımız, dinleyenlerimizin niyetinde olanlar, acilik şifalar efsane eyle. Allah'ın kanser hastalığında yetme akadrisi, Ya Rabbi. Ne kadar Efendim, ameliyat olmuşlar, şöyle olmuşlar, böyle olmuşlar, felci olmuşlar, kanser olmuşlar, Allah'ım, ben de onlardan beterim. Kelimeç bu savaşı Resul Ede'ye, yaratan ancak sensin, şifa veren ancak sensin. Bizden dua istiyorlar Allah'ım, biz de muhtacız, hepimiz sana muhtacız. Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahimîn, Anamızdan babamızdan çok acıyan Allah'ımız. Bizi rahmetinle muameleyin, hepimize devam. Boşlarımıza edalarız, inşan eyle. Allah'ım sen bozuk önümünü, haydi muratlarımıza nail eyle. Allah'ım ya Rabbi, yağmura muhtaç haldeyiz. Ortalık kurak vaziyette geçiyor bu yıllar, bu bu sene, bu son sene. Rahmetine mazhar eyle bizleri ya Rabbi. Bir istiğfar edelim, bir yağmur duası edelim, buyurun. Semih hatalarımızdan estağfurullah, estağfirullah, estağfirullah, el azzeyü ve nezi ilahe illallah. الحي القيوم راجع الله الله استغفر, الله. أستغفر الله الذي لا اله الا الله استغفر الله أستغفر الله رضي الذي لا اله الا هو الحي القيوم راجع اليه الله من استنا غير Allahummestna geyzen mugiza, haniyam maliyam muria, hadaqan adilan geyr babayiz, mujannilan sahan babaqan daima. Allahummestna geyzen mugiza, haniyam maliyam muria, hadaqan adilan geyr babayiz, mujannilan sahan babaqan daima. Allahummestna el geyz awlad el ghanam min el qanitrin, Allahummestna el geyz awlad el ghanam min el ayish. Ya Rabbi sel yer götürme ya rabbi. Zarar verme ya Ekinlere, hayvanlara zarar vermeden bizi ümit kesenlerden eyleme ya Rabbi, bizi rahmetinden mahrum eyleme. Ya Rabbi, bol bereketli yağmur var, dök ya Rabbi Şu ürmetine, şuraya gelen küçük sabit günahsızlar ürmetine, tehlike kalkan yaşlı ihtiyarlar ürmetine ya Rabbi'l alemin. Ya Rabbi, yaylımdaki hayvanlar günahsızlar ürmetine, su abicisi var bize ya Rabbi'l alemin. Ve ya hayran nasirin. Evet bize evvel ölenlere rahmet eyle kabillerine ile. Oğul yardımcıya vefat etmiş, 8 yaşında yeğeni vefat edenler var. Ya Rabbi, Erbakan hocamızın vefatının yıl dönümü, bizden evvel ölenlere vefasaten bu ismi mi geçen zevata rahmet eyle, kabillerini nur eyle, dereceden aleyle, olanlar defun afi zaheleyli. Hediyelerimizi kendine ihsan eyle. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdû ve resûlü. La ilahe illallah. Muhammed-i her fîkümmi lemhatim ve nefesin mâdede mâ is'âhu ilmullâh. İlminin kuşattıkları kadar kelime-i kevittar olsun Ya Rabbi! Her şey kabirlerine nur da olsun Ya Rabbi! Bize de böyle rahmet okuyanlar halk eyle! Bu cemaatlerde daim ve müdaim eyle! Amin kendileri nâ r-cuhen'den azâb eyle! Gelenlere ağacın sevapları efsane eyle! Adımlarını, günahlarını, dört dereceleri terk eyle! Buradan dağılmadan mahvuru cümlesiyle hak eyle! Günahlarımızı sevaba çevirdim, hidasıyla kapıda müşerref eyle! Çimrilikten muhafaza ile, kömertli kuyuları bahşeyle! Ya Rabbi bir daha yalan bize nasip etme Ya Rabbi! Fiyanet nasip etme Ya Rabbi! Sadık sıddık kullarına irhaf Amin Amin amin! Hürmetlaha ve Yasinu sallallahu teala. Alâ Seyyidina Mevlânâ Muhammedin! Ve alâ âliye ve sahibiyen selleme teslimen teslimen teslimelâhu elhamdülillâ rabbi alemin! Yaşallah bin Ebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sahibu şahitinâ اَمْعَاتِنَا مَعَاتٍ مُسْلِمِنَا وَمَعَاتٍ Özellikle Osman Gazi ve Orhan Gazi ve Mullah Feneri ve Rüştahat Efendi ve Ya Rabbi ve ve Şairi bütün ulemanlarıyla cemaatin geçitenler vahit El Fatiha